Elhamdülillahi Rabbil alemin ve ve selam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain Kıymetli dinleyenlerimiz sizlere evvelce söz verdiğimiz gibi inşallah diyelim yine de bizim işimize belli olmaz İmam Gazali Hazretlerimizin Eyüel Veled Ey oğlun nasihatleri kitabını bitirmeye çalışacağız. Yani tabi bu gece bitmez ama çünkü ondan sonra Zülhüccü-i Şerif'e geliyor. Onun mübarek ibadetleri var vazifeleri var. Cemaati de özledik. E, Soğufet'i tabi halkla beraber yapmaya alışmışız. Bundan dolayı da nasipse inşallah birkaç haftalar sonra Allah nasip ederse belki Kurban Bayramı'ndan sonra bakalım. İnşallah yine Ahmet Yesef'i derneğimizde toplanışırız, buluşuruz ama Şimdilik böyle devam ediyoruz. Birkaç hafta daha böyle devam edelim bakalım inşallah. Cemaat kalabalık olması, cemaatle birlikte namaz, cemaatle sohbet bunlar ayrı faziletleri var. Mübarek Cuma gecesindeyiz. 13'ün ee, tabi cemaatten ayrılık bize zor geliyor. Hemen bir özlem ve hasret oluşuyor. Sizlerin de bu hususta tabi talepleriniz var biliyorum. Siz de istiyorsunuz ama inşallah zamana, zemine göre hareket ederiz. allah Teala her işlerimizi istiharaya göre yapanlardan eylesin. İstiharaya muvafık düşenlerden eylesin. Amin. Her işte ondan hayır talep edelim. Ben size öğretmiştim işte. Geçen bir dergilerin birinde yazmıştık. O çok büyük işti. tabii siz orada anlayamadınmış olabilirsiniz. Haftalık istiharaya, aylık istiharaya, yıllık istare diye yazmıştık 3-4 lafızla beraber. En azından insan haftadan aşağı düşmemeli bir istihare namazı ve o bir haftalık yapılacak işlerin hayra muvafık olmasını, şer olacaksa onun sarf edilmesini Mevla tarafından döndürülmesini ve mani çıkarılarak o işin yapılmaması şeklindeki çok önemli meşayıkın tespitleri olan bir değişik istihare şeklidir o. Özel bir iş için değil de haftalık tüm işler için ...senin yapacakların, bir de sana yapılacak işler için falan çok güzel bir şeydi o. Ben tabi amel ediyorum, evvelce de ederdim. Şimdi etmeye çalışıyorum, en azından haftalık yapmaya çalışırım ama... ...sizi bile bazı katıyorum işte, bazen unutabiliyorum ama... ...bazen sizi de cemaatlerim hakkında da diye dualara kattığım oluyor o istiare duasına. Nerede hayır var biz bilemiyoruz. Ama tabii sonra bir şey olursa da el-hîratü fil olan olanda hayır var. Madem oldu hayırlısı buydu diye. Bir itikadımız ve teslimiyetimiz de var. O da ayrı bir yön. Şimdi bu mübarek gecede dersimize başlayalım. Bundan evvelki dersleri takip edenler bizim bazı geri dersimiz 6 ay evvel falan olabilir tabii. 6 ay olur, 1 sene olur bazı derslerimiz. E, Şifa-i Şerif dersi mesela hemen hemen 3 seneyi geçti. Hapis öncesi kaldık diyelim. 2011'in sonunda kaldı. Düşünün şimdi 2016 olacak. Yani böyle oluyor benim bazı derslerim. Birkaç sene arayıp bile verilebilir. Ama ondan inşallah ömür olursa onu devam ettiririz. Şimdi e, önümüzdeki dönem inşallah belki işte Ekim'in başı gibi e, başlayabiliriz. Mesela haftada üç gün de derse başlayacağım ayrı canlı yayın yani inşallah 7 yedi, e, saat yedilerde öyle bir size bildirilecek mesela haftada bir şifa-i şerif dersi haftada bir mesela mektubat dersi haftada bir hadis-i şerif dersi böyle üç ders yapacak inşallah Allah bana kuvvet versin siz dua edin ben size hizmet edeyim ama e, böyle yani yol yürümetle biter öbür türlü de haftadan haftaya hangi dersi ele alsak ö, öbürü e, konuşulamıyor vakit kalmıyor işte geçen hafta üç saat sohbet oldu e, ve lakin dert çok Çeşit çeşit e, sıkıntılar var. Vatanın, milletin, memleketin. E, bunları da görmezden gelemiyoruz. Onun için e, allah Teala ne konuşturursa işte o istiharede bu da var. Yani ne hayırlıysa o nasip et. Yani o zaman konuştuklarımda da o nasip et demek oluyor. Ne hangisi faydalı değilse veya zarar verecekse onu nasip etme demek de oluyor. İşte istihare şart yani. Hep istihare üzere yaşamak lazım. Sahabe-i Kiram hep, her işte istihare var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuallimun el istihar. <gülüyor> Bize istihareyi öğretirdi. Namazı şöyle, duası böyle. <gülüyor> Bütün işlerde yani. Ona bakarsan tabii biz onun için kolayını bulduk biraz ama işte haftalık falan e, bu çok iyi bir şey yani. Kolay bir şey ama esasen özel işler olursa her işte istihare namazı kılınıp e, peşine duası yapılıyor. Kema yuallimune surate minel kur'an. Sahabe-i kiram buyuruyorlar ki, bize Kur'an'dan bir sure öğretir gibi. Yani nasıl ki hani inna hata öğretiyorsun, kuruyor Allah. Yani bir insan namaza başlayacak ve namaz kılması için gerekli hangi dua var, çoluğa çocuğu hani nasıl hani mecburi hani. Şimdi bazı sureler var. Şart değil onu bilmesen de namazın olur. Ama nasıl ki yani bir namazda Kur'an'dan bir sure öğretiliyor, hani e, hele ki de onunla namazı kılacaksan mecburen öğretiliyor mesela. Farz oluyor artık bize bir sure öğretir gibi istihare namazını ve duasını talim ederdi diyorlar. Yani işlerimizin hangisi hayır biz bilmiyoruz. Şer görünüyor, hayır çıkıyor arkası, hayır görünüyor, şer çıkıyor arkası. İnsanların çoğu bundan muzdariptir. E tabi nafile namazlarla ilgili bir kitap işte hazırlayacağım. Allah hem bana kuvvet versin, hem bana çok adam versin. Adamlarım da yetmiyor. <gülüyor> e yani onlar da işlere bölüştürüyorum, onlar da o işlerde tıkanıyor tabi. Yani adam da lazım çok. Şimdi mesela nafilelerle ilgili namazlar olsa orada işte günlük namazlar, haftanın namazları, ayların namazları, haftaların namazları, günlük nafileler, sünneti, sünnetler, müekkedeler, gayr-i müekkedeler, işte abdeş işlaklar, işraklar, kuşluklar, bunlar hakkında var dolanan hadis-i şerifler ve bilgiler. Ya Ne kadar mühim bir şey. O arada nafile namazlardan da istihar namazı bölümü, tesbih namazı. Tesbih namazı mesela özel duası var. Kılsa bile kimse bilmiyor onu. Peşine okunacak. Özel bir hadiste duası var taberan. Hep bunları birçoğunu hazırlamışım da birçoğunu hazırlamışım da böyle işte bir şeye bakın bakalım iman İslam islam ilmi haline burada varsa bana söyleyin bakalım. O dua var mı? Allahü'nce selüke <gülüyor> verâ ehlil tuka öyle diye hatırlıyorum. Uzunca bir duadır. Tesbih namazında Hanefi mezhebine göre çünkü mezhepler arasında da tesbih namazında fark var. Şafirler farklı kılar. Onu da güzel anlattık mı? Anlattık iyi biliyorum da o duayı oraya koyduk mu? Çünkü yer, il, biraz dar bir şeydi. Mesela böyle bir nafileler namazı olursa o şey. Çünkü dergi bir aydan sonra insan kenara koyuyor, kaldırıyor, kayboluyor falan. Kitap öyle değil tabii. Kitap daha kalıcı olur. Onun için devamlı ilimle uğraşmak lazım. Devamlı fıkıhla uğraşmak lazım. Devamlı dinle uğraşmak lazım. Efendim, işimiz, gücümüz Allah'ımızı razı etmek. Derdimiz onun rızasını tahsil etmek. İşte öleceğiz, gideceğiz. Bir anda, bir anda gideceğiz hiç. Ne gence bakar, ne yeni evlenmişe bakar, ne çocuğu yeni olmuşa bakar, ne zengine, ne fakire bakar, ne amir, ne mamur hepsi gidiyor yani. Bu aniden gideceğiz. Bize şimdi öldüğümüzde ne lazımsa, kabirde ne lazımsa, mahşerde, mizanda bizi ne sevindirecekse, yüzümüzü ak edecekse bunlarla uğraşmak lazım yani. Şimdi şu saatte hangi işte olan? Yani maç izleyen adam yüzün hak edecek bir amel midir yani? Ve yan namazı kaçıran o dua var mı acaba? Yok, istiare dort ne? Tespi namazını diyorum. Bu şey, bu normal istiare namazı. Hadiste geçen. Ben haftalıkları dergide yazdım, burada yazmadım. Çünkü ilmihalde şimdi o evliya olan şeylerine falan yer kalmadı. Tespi namazını bulun bakayım. Orada o dua var. Allahü naseluke diye başlıyor. Tesbih namazından sonra okunacak dua. İşte yazamadım, yer olmadı. O da şey, 700-800 sayfa oldu bir cilt. Yani şey olmuyor. Bazı şeyleri, e, her şeyi kendi şeyine havale ettiğim oluyor. Onun için, Mevla'mızdan hayır isteyeceğiz. Ama istemenin de usulü var. Beş vakit namaza dikkatli rahat edeceğiz. Beş vakit namazın zaiden hiçbir duası kabul olmaz. Bunu böyle bileceğiz. Çünkü beş vakit namazı olmadan adamın ne nafilesi olur ne istar namazı olur, ne bir duası kabul olur çünkü biz bu kadar dualar üretiyoruz ama beş vakit namaz kılmayan için bunların ne manası var yani? Evet ya beş vakit namaz, ondan sonra işte salih amellerden efendim kazanacağız, kazanma çalışacağız yazmışız. Ey maşallah, bak bu iman İslamı mali neleri ihtiva etti ya? Burada çok güzel ilim var mesela tesbih namazı hakkında geçmiş. Sayfa 310'da başlıyor. Bir tesbih namazı 313'e kadar. Yani düşünün ki İlmal gibi sayfada 3 sayfaya hemen hemen gelmiş. Ondan sonra tevbe namazı var. Çok güzel. Nafileler kısmen de olsa var. Çok detaya giremedim ama tevbe namazı ne kadar anlatıyor. Burada duası da 312'de. Allah'u ve niyeselüke tevfikahelil hüdav ve amale ve tevbeti. Şimdi bu dua mesela selam vermeden önce Esasen tesbih namazında. Selam vermeden önce ise bunu ezberlemek lazım. E bunu da böyle hafız olmayan, genç olmayan, yaşlılar, şunlar, bunlar. Bir sene de ezberleyemez ya. 3-4-5 altı satır var. O zaman ne yapalım? Biz de diyoruz ki madem öyle selam verince bari oku aç kitaptan. Çünkü neden? E madem sünnette var, efendim, e yani okurlarımızın çoğu bu duayı namaz içinde okumaları zor olabilir. Bu yüzden duayı ezberleyemeyenler selamdan sonra kitaba bakarak okurlarsa da aynı icabete mazar olmaları inşallah umulur. Ne diyeyim şimdi yani inşallah umulur. Esas mesele ihlas ile dua etmektir. Gibi bir kayıt koydum oraya. Çünkü yani e, sünnetteki varid olan tabii badet teşehhüd tahiyattan sonra ve kable teslim selamdan önce diyor Hadis-i Şerif. de böyle geçer. Onun için İş aramak lazım yani. Şu iman İslam ilmali mesele ya sana. Hazine! bitmez tükenmez. İmanından tut İslamından çık. Her mesele var mı yani? Bir cilde tabii oruç, zekat falan onlar ikinci cilde kaldı. Onlar buraya sığmaz. Ama şu en azından namazla ilgili, abdestle ilgili vesaire. İnsan meraklı olacak. Evendim, hevesli olacak, rahmetli olacak. Dünya işlerindeki rağbetinden çok fazla hobilerinden, isteklerinden falan. Yani bir kaset almak için, kilometrelerce yürür ya, bu bazı hobisi olan biri. Bir aradığı şarkıyı bulmak için, şimdi internet eden, bilmem ne, eskiden plakçılarda falan adam nereden geliyor bir plak almağa? O maça gitmek için saatlerce kuyruk beklemekler var. Saatlerce bilet. Daha birçok olaylar Şarkıcılar, zurnacıların peşine efendim gitmek, vakit harcamak, geri dönmek, saatler, zahmetler neler neler. Buradan yurt dışına giden var ya. Oyun için, maç için, şarkı için ya. Bilet paraları ve neler. E bu insanların neye rağbeti var? ne hevesi var? Bu insanlar neyin peşindeler ya? Neyin peşindeler? Kainat Yaradan, bizi Yaradan, Mevla'nın rızasını kazanmak gibi bir dertleri var mı bunların yani? Niye o zaman Ehl-i itikadını okumamışlar? Niye Ehl-i halini okumamışlar? Niye ondan sonra amel etmemişler, tatbik etmemişler? Ölseler Mevla'ya ne cevap verecekler, ne hesap verecekler? Bu kadar günler, geceler, saatleri Mevla bedava vermiş sana. Bunları biri parayla verecek olsa devletin bütçesi yetmez ya bu kadar nefese, bu kadar sağlığa, sahte ya bir ciğerin gitse, bir böbreğin gitse, bir gözün gitse, tıbbın aciz kaldığı bunca vakalar var ki, dünya bir araya gelse, bütün hep, her şey senin olsa versen geri dönmüyor ya. E o zaman ne kadar zengin olduğunu, ne kadar nimetlere mazar bulunduğunu, Mevla sana ne kadar iyilikleri olduğunu, e, iyilik sahibine şükretmenin gerekli olduğunu, akıllın yok mu, mantığın yok mu? Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı var, tatlı olursa 80'e çıkıyor. Yani... En ufak bir iyiliğe 40 sene teşekkürler falan insanların birbirine kibarlıkları nezaketler öyle de olması gerekir tabii ki edeptendir. Melle meşkürünler, İslam meşkürüller. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. O ayrı bir şey. Yapılmasın diye demiyorum. Ama bu kadar iyilik sahibine bir beş vakit namaz, bir abdest, bir tesbih namaz, bir şükür namazı, bir hacet namazı, o hacet namazı da kendi isteğin için. Allah'tan bir şey istemenin usul. Tevbe namazı, bu kadar günahlarım var. Bir tevbe namazı belki kılmış değilsin, bu yaşa gelmişsin ya. Yine 313'te de tevbe namazı başlamış mesela, tarif ediyor, neyse. Usulü, orada şöyle kılınır falan. Onun için, derdi din olana Allah Teala dünyasına da kafi gelir. Ahiretine de kafi gelir. Ben Allah'ıma nasıl iyi bir kul olabilirim? Salih bir kul olabilirim? Cennete elverişli bir kul olabilirim? Bu niyetle çalışan, okuyan, dinleyen bu sohbetleri hiç kaçırmamak lazım. Bir kelimede idâetin gizli olabilir. Bu şekilde amel edenler, gayret edenler, tabii günahsız duramıyoruz. Hangimiz günahsızız? Ama bir tevbe azmi olanlar, bir nedamet geçirenler, bir pişman olanlar, bir doğruyu bulma gayreti içine vakit sarf edenlerle, efendim, ömrünü, hayatını günahlarda, haramlarda geçirenleri bir mi tutacak şimdi Mevla? Tutmayacağını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Estağatüle em hasibel lezine citarahus O kötü kötü işleri kesbedenler, her türlü fenalığa bulaşanlar, günah, haram, küçük, büyük, hepsini işleyenler sandılar mı ki en cealehum kellezine amenu ve amilus salihati seva emme mehyahum mematu İman edip işte sünnete göre itikadını tasfiye edip, gözden geçirip, inanıp, sonra işte namaz, oruç, hadcekatki farzlar, sonra da artık durumuna göre nafilelere de geçer, sünnetlere geçer. Salih ameller işleyip, iman edip salih ameller işleyenlerle kötülük edenleri, yani demek ki iman ve salih amelden uzak demektir. Karşılaştırılacak tersi o oluyor. Kötülükten maksatta oradan anlaşılıyor. Yani imansızlık gibi ve ameli talih Talih kötü demek. E, kötü ameller işliyor. Bunlarla bunları bir mi tutacağız sandılar? Hayatları da ölümleri de denk mi olacak, müsavi mi gelecek zannettiler. Hayatları da ölümleri de. Buraya dikkat. Yani yaşantıları da bir olmayacak, ölümleri de bir olmayacak. Sâ <gülüyor> e Ne kötü karar veriyorlar. Kim demiş bunlara bunu? Kim inandırmış bunlara bunu? O namaz kılıyor, oruç tutuyor, bilmem canı çıktı ibadet yapmaktan, bu kadar zevkten de mahrum oluyor. Efendim, ben her yol serbest, her türlü zevkimi tadıyorum. Meşru, gayrı meşru ayırmadan bütün fenalıklara, de bulaşıyorum. Ne fark eder? O da yaşıyor, ben de yaşıyorum. O da ölecek, ben de öleceğim. O işte, zevklerinden geri kaldığı yanına kar kalacak. Yani, hani karşılığı yok bunun. E ben de hiç alması ölmeden evvel biraz daha keyif yaparım ya. Madem bu işin sonu yok. E kim dedi sana sonu yok? Mevla böyle ne kötü karar veriyorlar. Kim dedi onlara ki yok? Kim dedi onlara ki e, efendim bu kimsenin ahirete çıkıp da efendim senden hesap sorması yok. Veyahut Allah Teala'nın cezası yok. E kim dedi sana? Hemen peşindeki ayette onu anlatıyor. Ve <gülüyor> halakallâhu semâvâti vel arzâ hak. Allah gökleri yerleri hak ile yaratılmasını icap eden bir hikmetle yarattı. Boşuna mı yarattı yani? Seni de boşuna yaratmadı. Gökleri yerleri de boşuna yaratmadı. Abesle münezzetir. münezzehtir. E boş iş yapmaz. Fuzuli iş yapmaz. Peki madem boşuna yaratmadı. E bir gayeyle yarattı. O gaye de hikmete uygun. O da nedir? Burası imtihan yurdu olacak. Herkes yaptığın karşılığını bulacak. Hemen devamına bak. Nasıl birbirini anlatıyor. Veri tücza küllü nefsim bimâ kesemet. Bunun sonunda bu göklerin, yerlerin yaratılması ve içinde bizlerin bu kadar insücinin yaratılmasının sonunda nedir? Herkes kazanmış olduğu amel etmiş olduğu şeyin karşılığını görsün diye neticesi bu olacak diyor. Yaratan ben olarak allah Teala buyurur. Bunun sonunda herkese karşılığını vereceğim. E sana kim dedi ki efendim ne yaparsan yanına kar kalır. Ahirette karşılığı yok. Ahiret yok. Dirilmek yok. Kim dedi sana bu? Yani onu sana diyen senin dirilmeni, kendisinin dirilmesini engelleyecek biri mi? Engelleyecek güçteyse ölmeyi engellesin. Ölmeyi durduramayan dirilmeyi nasıl durduracak? Zaten bu dünyadan memnun değilse, intihar etmek istiyorsa falan o zaman dünya gelmeyi engellesin, yani gelmeseymiş. Gelirken ona sormamışlar, göndermişler, kendini burada bulmuş. Canını alırken kimse sormuyor, pat adam gidiyor. Hiç istemediği bir vakitte, münasebetsiz, ona göre çok münasebetsiz bir vakitte. Ya şu işimi bitireyim derken gidiyor. E, yaratılırken sormuyorlar, Öldürügen sormuyorlar, e, diriltirken sana mı soracaklar? Gücün varsa zaten şimdi müdahale et. E gücün yoksa kim dedi sana ki ahiret yok, dirilmek yok. Hangi güç sahibi dedi bunu ki sen de kanaat geçirdin? E senin canlı ekşiliği istiyor. inanmak istediğin şey kendini mısın sen. Ama senin kendini inandırdığın gibi değil ki bu dünya. Şu anda yaşadığımız ortam istedin mi yağmur mu yağıyor? İstedin mi deprem mi duruyor? İstedin mi sel mi geliyor? Sel mi gidiyor yani? Kim ister ha Artvin Kopa neler oldu? E, e, orada da diyelim Elgari'i kuşeyi dön. Boğulan şehittir. Hadis-i şerif sahitleri. Yani. Müslüman kardeşlerimiz hep arfin, hopa ee, anladığım kadarıyla Laz yani Karadeniz'den hepsinden Laz derler o Laz'dan değil. Benim okuduğum pazarın orada çayeli bile bilmez Laz çayı. Pazar bilir, pazardan ilerisi bilir. O hopa hopa bilir. Onlar ekseriyetle yani Laz'dırlar oralar. Lazca konuşurlar yani. komokti dediğimiz dili konuşurlar. Ben da büyüdüm yani. Orada okudum. Ee, Müslüman insanlar yani. E şimdi tabi ki boğulmuş olduklarına göre şehittirler. Allah garik garık rahmet eylesin kabirlerini nur eylesin. E, hala bulunmayan da var herhalde. Allah'ım, yani şimdi tabii ki e, şehitlik büyük mertebedir, fazilettir ama e, insan da istiyor ki hani en azından bir ölüsünü de bari bulayım. Çünkü hani mezar yapayım, ziyaret edeyim mezarını. Kardeşimin, o işte anamın, babamın. Bu çok meşru bir istektir. Onun için Allah Teala kayıplarını buldursun, acilen Rabbim fazl-i keremini mübarek Cuma gecesi hürmetine kayıplarını buldursun. Artık bir ümit kesilmiş diyorlar ama e, en azından mezarını yaparlar. Defnederler. Evet. Hatırlamışken ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu la ilahe illallah muhammedun resulullah fi kulli lemhattin ve nefesin adede mavsi'ahu ilmullah Allah Allah Allah, Allah. Ya Rabbi hediyelerimizi bu boğulan şehitlerimizin ruhlarına hediye edip ile ruhaniyetlerine haberdar ile ya Rabbi sen fazl-ı kereminle kabir istirahatlerini yevmen feyen ile müjdale de çıktıklarında bu dünyadaki bu ölümlerin neticesinde boğulmadan kendilerine verdiğin lütfu edeceğini Habibin vasıtasıyla vaat ettiğin şahadet mertebesi hürmetine günahlarını taksatatlarına affeyle setreyle mahveleyip Mahşerde rahat eğleyip, Ya Rabbi, mizanda, sıratta, her yerde kolaylıkla cennete girmelerini müessere Ya Rabbi. Amin. Allah amin. En büyük dua budur. Ama, e, tabii ki kader e, diyoruz, ama bununla beraber kaza rıza gösteriyoruz. E, yaka yıpratmak, yanak tokatlamak falan yok. Ama sorumlusu var mı? Var. Cezası var mı? Var. Orada menfez tıkandı. Kim bundan sorumlu? Belediye. E belediyeye sorarlarsa, belediye derse ki bana şu yaptırmadı bunu, oraya gidecek. İş öyle ne yapacak? Geri geri giderek sorumlular bulunması lazım. E çünkü niye sel basıyor buraya iki demir? Vahra'l fesadü fil berri ve bahri kesebedeydin yaz. İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden denizlerde de bozgunluk çıktı, karalarda da fesat zuhur ettiriyor. Kur'an yani işte ağaçların kesilmeleri, yok santrallar yapalım derken, yok baraj yapalım, yok yol yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım derken, oralar zaten benim bildiğim yerler. Düzlük zor bulursun. Düzlükte zor bulunduğundan inşaat yapalım, ev yapalım derken, bazı işte dere yataklarında yer değişiklikleri, tarifat veya menfezlerin tıkanması bir bunlar. Şey. Bunların sebebiyeti vardır, mutlaka vardır. Çünkü Mevla buyuruyor, insanların kendi yaptıkları işlerin hesapsızlığı yüzünden, günahlar yüzünden yanlışlar yüzünden karalarda, denizlerde fesat zuhur etti. Ki Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil, kardeşi Habil'i öldürene kadar yeryüzünde diken bile yoktu. Sular bal gibiydi. Ekşi yoktu, mayhoş yoktu, acı yoktu. Diken yoktu ya. Hani derler dikensiz gül bahçesi nereden bulacaksın? Ya vardı. Kabil'in kardeşinin katili olduğu anda tam o anda karalarda denizlerde fesat zaten başladı. Dikenler, ekşilikler, acılıklar vesaire. E bu devam ediyor. Her günah, her yanlış, her hata, kul hakkı, sorumsuz işler. Bunların yüzünden de bu sellere sebebiyetler olur tabii ki. Yani bunu da biz inkar edemeyiz. Kaza kader onlar hakkında buydu. Ona şüphe yok buydu. Çünkü vakı olduktan sonra zaten olan neyse onun Allah'ın ilminde böyle bilindiği e, sabit oluyor. Mevla'nın ilmini biz bilmiyoruz. Olunca biliyoruz ki Mevla böyle bilmiş. E, Mevla böyle yaz. E, Mevla böyle yazdı ama Mevla senin o menfezi tıkayacağını da bildi. O ağacı keseceğini de bildi. Orada yapacağın fesatları da bildi. Onun neticesinde de bunun böyle olacağını da bildi. Mevla'nın ilmi her şeyi kaplamıştır. Mevla'nın ilmi bizim gibi olduktan sonra aa nereden oldu demez ki. Beda deniyor ona. Yani bir şey sonradan çıkıp da meydana aa öyle miydi mesela? Işte. O, o, Allah hakkında muhaldir. Rabbim ondan münezze ettir. Şia'da var o itikat. Allah muhafaza. İnsan dinden çıkaracak itikatlardan biridir. Şia'da da var o kafa. Yani Mevla sonradan fikir değiştirir veyahut da sonradan anlar bir şeyi bazen. Bazı bilmediği şeyler o da sonradan aa öyle miydi dermiş. Haşa. O zaman bizim bizden ne farkı kalır? Allah'ın noksan sıfat isnadıdır. Çok tehlikeli bir durum mesela. Ehli sünnet asla bu, bu görüşleri reddeder. O zaman Mevla'nın e, ilmi sonsuzdur ve sınırsızdır ve hatasızdır. Çünkü niye hatasızdır? Oradan e, çocuk suya kapılıyor. Ama çocuğun suya kapılmasının gerisi nerede? E, sel geliyor falan. O selin gerisi nerede? Şu kadar yağmur yağacak. Onu Allah yağdırıyor. Bilmez mi ne kadar yağdıracağını? Peki gerisi nerede? Bu su yağmur yağdığı zaman her zaman bu olmuyor. Bu şimdi niye böyle oluyor? Ha işte, o orada ne değişti? Işte, ne değişti? Kim yaptı işte? Onu Mevla bildiği için o ilmine göre o çocuğun da bu olacağını biliyor. Ha öldüren Allah, dirilten Allah. Ama e sen de şimdi kurşunu sıktığın zaman adama yine sen öldürmüyorsun ki, ölümü yaratan halakal mevte hayat ediyor tebarek ede. Ölümü de yaratan benim, hayatı da yaratan benim. Ha, o zaman ana karnındaki çocuğa ruh verirken senin bir tesirin olmadığı gibi kurşun sıkıldığı zaman da adamın canını alırken de senin bir etkin yok. Çünkü bazı kere 20 kurşunla ölmüyor, bazı kere bir kurşunla ölüyor. Dolayısıyla ölümü Allah Teala yaratıyor. Ha O yaratan Allah'tır ama bunun sebebiyeti kula mutlaka racidir. Sen eğer ki kurşunu sıktıysan adama katil oluyorsun yani. Ha, bunu Allah öldürdü, ben ne yaptım? E sen ne yaptın ama sen de sebebiyet verdin. Bu sebebiyetleri göz ardı edemeyiz. Her şeyi yani kader buydu biz ne yapalım şeklinde gelirsen bu kadercilik olur. Bir kaderi inkar edenler var. Allah bilmiyor il, alın yazısı yok diyenler. Bunlar zındık dinsiz kafir olur. Bir de e zaten kader buymuş falan diyerekten kendi sorumluluğunu üstünden ataraktan haşa sanki suçu Allah'a atar gibi hareket edenler vardır. Bunların ikisi de e, ileri geridir, ifrat ve tefrittir. Doğru olan el er yaratmak ancak Allah'a mahsustur. Ama kulun irade-i cüz'yesi ve kudreti cüz'yesi olmak hasebiyle, kul da e, zorla iş yaptırılan biri değildir. Yaptığı işlerde de hür iradesiyle yapmaktadır. Bundan dolayı da ona sorgu sual ve hesap ahirette vardır. E, bunun e, ne, tabii e, dünyaya yansıması olarak da dünyada da hesap sorulmalıdır. Çünkü Allah ahirette soracaksın. Gökleri yerleri hikmetle yarattım, Boşuna yaratmadım. Ama herkes yaptığının karşılığını bulsun diye yarattım. Kimse sorumsuz değil. Kimse laifsel değil. Laifsel aman Yaptığından sorumsuz olan bir tek benim diyor. Ve umüs elun kulların hepsine sual vardır. Felenes elenne ellezine ursileli peygamber gönderilen bütün ümmetlere sorgu sual. İtaat ettiniz mi? İcabet ettiniz mi? Sünnetine uydunuz mu? Ve lene selennel murselin Ha peygamberlere de sorgu sual var. Tebliğinizi güzel yaptınız mı? Doğru yaptınız mı? Ulaştınız mı? Ulaştırdınız mı? felene Ussan ne aleyhim bi ilmin Benim öyle bir ilmin var ki diyor herkese peygambere de, ümmetine de hocaya da, cemaatine de, şeyhe de, müridine de, lidere de ona uyan tabilerine de herkese bir büyük ilimle beraber e, anlatacağız diyor. Neyi anlatacağız? Şunu yaptın, şunu yaptın, şunu yaptın anlatacağız. Ve mâkûnâ gâibîn Biz uzakta değiliz. Biz habersiz değiliz diyelim. Gafil değiliz. Hiçbir şeyden ama. Hiçbir şey. Maaleskutu mümin Yaprak düşmez ki o bilmedi, O bilmesi. Yani ben bilmeden yaprak düşmez diyor. Bu ayet ya. Ben bilmeden yaprak düşmez. Bu kadar ilminin genişliğini Kur'an-ı Kerim'de vallahi bir külli şeyin alim. Her şeyi bildiğini beyan ederken azı bayındır halkı. Senin kimle evleneceğini ne bilsin Allah oğlum diye. E şimdi bu da ilahiyatçı profesör. Televizyonlara gider bir ona e, hoca diye mikrofon uzatıyorlar. Adam diyor ki Allah ne bilsin diye senin kimle övdenecek. Bu kadar ayet varken, hadisi bıraktık, ayet varken yani. E durum bu. Allah senin ufacık işlerinle mi uğraşacak, teferruatla mı uğraşacak? Ama ne diyor burada? Yaprak düşmez. E o zaman seli de biliyor, yeli de biliyor, öleni de biliyor, kalanı da biliyor. Her şeyi biliyor. Bu ilimin neticesi seni zorlayacak bir şey değil. Ama bu senin iradenin ne yönde kullanacağını biliyor. Ama senin iradene baskı yaparak o iradeni o yönde kullandırmıyor. Ona cebir derler. Allah zorlayıcı değil. Habibi ne de diyor? "Mâ talem bir cebbar. Sen onlara zorla bir şey yaptıracak değilsin." Tebliğ. Et. Kendi hakkında da buyuruyor. "Ben eşe Rabb'e kelam, kullum Zorlamak isteseydim Yeryüzünde bir tane gavur kalmazdı. Hepsini iman ettirirdim. Allah'a kim direnebilir? Azabına kim dayanabilir? Ama zorlan, zorluyor mu bak? Herkes keyfine göre takılıyor yani. E çünkü o zaman Allah da haşa cebir olmaz. Ama allah Teala senin ne yapacağını önceden bilir. O bilmek zorlamak anlamına gelmez. Şimdi bir insan bile bir işin nereye gideceğini, bir adamın ne fikirde olduğunu veyahut başka bir emarelerle, sebeplerle onu bilebilir. Sonra da onun bildiği gibi olabilir birçok şeyde buna da rastlıyoruz yani düşündüğümüz çıkıyor bildiğimiz gibi oluyor gelişiyor bunu önceden bilmek ama Allah'tan farkı ne? allah Teala her şey hakkında bu bilgiye sahip sen çok özel bir konu olup da ön bilgin varsa o da neye bağlı? birinden duymana veya bir şeyden görmene bağlı bu da nedir? sebeplere sarılmana bağlı sebepsiz onu bilemiyorsun illa bir sebeplen biliyorsun Mevla'da bu yok işte her şeyi biliyor sebep de yok sebeplere başvurmaz. Çünkü sebepleri yaratan olur. Sebepleri yaratan oysa sebeple iş yapmaz. Onun ilminin farkı buradan çıkıyor. O zaman bizler boşu boşuna yaratılmadığımızı, hikmetle yaratıldığımızı, bu yurdun imtihan yurdu olduğunu, burada şu anda imtihanın devam ettiğini, her saat, her nefeste bir imtihan içinde olduğumuzu, kul hakları, mevla hakları Artık dolu haklar var. Bu insanların haklarının yerine getirilmesi, vazifelerin ifası, farzların, vaciplerin sünnetlerin yerine getirilmesi, sünnetlerin ihyası, ondan sonra vatana karşı sorumluluğun var, millete karşı var, hanımına karşı var, anana, babana var, var, var, var, var. Bu kadar vazifelerle bunları bilmek için de ilim tahsili, zaruri, en azından zaruri konularda iman İslam islam gibi bir kitabı Okumadan yaşıyorsun. Nasıl yaşıyorsun? Ben şaşırıyorum. Nasıl yaşıyorsun? Yani burada sana, e, senin hayatındaki her safhaya temas eden konular var. Her dakika başına gelen e, ne yapmam gerek, gerekiyor bu konuda, bu durumda diye bilmen gereken dolu meseleler var. Bunların hepsinden habersiz bir şekilde yahu sen oku, amel et, bilmem ne canın çıktı, bu kadar keyfi de bıraktın. E ben Dümdüz yaşıyorum, her istediğimi de yapıyorum. Sonunda sen de öleceksin. Ortalama 60-70 yaşarız. Sen de öleceksin, ben de öleceğim. Ee, Senin yaptığın yanına kalacak. Benim de çektiğim bu cazamet e, cebası. Benim mükafatım yok, senin mücazatın yok. Böyle bir şey. E bu Allah'a yakışan bir şey mi? Yani Celle Celaluhu ben bu kadar diyor masrafı niye yaptım? Hani masraf derken bizim gibi masraf anlamayın. Yani gökleri yerleri yarattım. Ha Mevla Teala ol dedi. Oluyor. O ayrı bir şey. Bizim gibi masraf anlamayın. Yani ben diyor bu yatırım diyelim buna. Bu yatırımı gökleri yerleri hakla yarattım. Peki bu yatırımın neticesi ne olacak? Herkes karşılığını bulacaktı. Onun için yaptım. Ve um la yuzlemun. Hiç haksızlığa uğratılmayacaklar. Benim adalette razım şaşmaz. Ve elvezme yevmeydil hak. Hak teraziler o gün kurulacak. Ve la'ul mevazinel kıstal yu'mül kıyamet. Kıyamet gününde adil terazileri, tartıları ortaya koyacağız. Başka ayet. Fe la tuzlamu Hiçbir nefis şeycik bile haksızlığa uğratılmayacak. Ve inganem mizkali habbetin Bir hardal ağırlığı kadar da olsa teraziye getireceğiz. İyilikte de getireceğiz, kötülükte de getireceğiz. Hardal Kur'an'da kardal geçiyor. Tabi Kur'an geçmesinin de ayrı bir şeyleri, ayrıyeten e, bitkisel şeylerle uğraşan tıbbi nebevi şeyinde bunların hepsine bir şey veriliyor tabi. Ayrı manalar da yüklenebilir. Kardal ağırlığınca e, bir şey kaybolmuyor demek. Ve kefâ bina hâşibîn. Hesap görenler olarak biz yeteriz. Muhasebeciye ihtiyacımız yok. Mali müşavir tutmayız. Peki sana yaratan böyle söylüyor. Sana kim dedi ki öleceğim, biteceğim, yiteceksin hiç arkası yok. Boşver yaptığın yanına kar kalsın. Kim dedi sana bunu? Arkadaşım dedi. Kim dedi? Öğretmen dedi. Var öyle salak salak öğretmenler de falan. Ahiret inkar eden manyaklar da var. E şimdi zındık mı arıyorsun yani? Her çeşit bulursun. Her okulda da vardır yani. Konuşur yani talebenin kafasını yıkar. Böyle şeyler ima eder böyle gavurluklar falan. Ama kim gelmiş de kafası yarılmış da falan. Diyorlar bu lafları. Şimdi belki biraz oran olarak azalmıştır. Eskiden daha çok oran mevcuttu. İtikatsız ateist mi ne diyorsunuz? E şimdi sana bunu diyenin ne gücü var ona bakacaksın. Bir gökler yerler sanatını ortaya koymuş. Bu kadar alemleri yaratmış. Ve sahip çıkmış. Ben yarattım demiş. Resul elçi göndermiş. Bir yüce Rabbimiz var. Eserleri meydanda yani. Böyle <gülüyor> öyle evvel Akır o zahir ve bâtın. Evvel yok, sonu yok. Eserleri ortada, zatıyla gizli. Bu ortada işte tane var. Peki. Bu zat diyor ki dirilteceğim. Ama ne nasıl inanayım senin beni dirilteceğine? İlk yaratmama bak diyor. Kemah beden evvel halku nu'id. İlk başta başlattığımız gibi geri yade edeceğiz. İlk başta yaptın mı? Yarattın mı? Yoktan var ettin mi? E şimdi yine en azından bir hammadde var. Ondan geri döndürmem daha kolay. Size göre yani, bana göre daha kolay, daha zor yok ama siz kıyas ediliyor. Başka ayet gelmedi ve eh ve Yani baştan yaratıyor yoktan yaratıyor. Öyle diye "Deul halka, sima Sonra da iade edecek, tekrar diriltecek. Ve eh ve O ona daha kolaydır. O orada daha kolaydır derken öbüründe biraz zorluk var anlama. O ayeti nasıl anlayacağız? Size aklınıza nispetle baştan yapmak yeni bir modeli ilk başta çıkartmaktan onu geliştirip tekrar etmek daha kolay. Çünkü misali geçmiş. Numunesi var. Size göre diyor yani. Bana göre kolay zor yok da göre o ol. E ben baştan yaratmışım. İspatımı yapmışım. Gücümü göstermişim. Şimdi de dirilteceğim diyorum. Peki sana dirilmeyeceksin. Ne yaparsan yanına kiar kalacak. Diyen ne dayanarak bunu konuşuyor? Nefsinin havasına dayanarak, duvara dayanarak, koltuğa dayanarak konuşuyor. Peki sen o zaman ona diyeceksin ki, sen beni yoktan yaradan, her şey yaradan, dirilteceğim derken, sen dirilmeyeceğimizi ve ahirette sorulmayacağımızı iddia diyorsan, baştan yaratılma yaratılmana mani olaydın, olamadın. Bu kadar hastalık geçirdin. Hastalığına mani olaydın, olamadın. Anan öldü bir şey diyemedin. Baban öldü bir şey yapamadın. En ölmesini istemediğin kişiler gözünün önünde gitti, bir şey yapamadın. E şimdi senin buradan ne taklilin var bu olaylarda? Ne etkin var yani? Ne konuşuyorsun? Neye göre konuşuyorsun bu? Demezler mi adama? Sormazlar mı adama? Ha, sen de zaten istediğimi yapayım kafasındaysan, canında ekşili turşulu istiyorsa o da en ufak bir şey dedi, he deyip daldırdın, gidiyorsun. Bir dur demen lazım, bu gidişata bir dur demen lazım. Bir dur dersen, Mevla'da, azap meleklerine dur der. Ama bu vaziyet gidersen, sohbet dinlemiyorsun, hidayet istemiyorsun. Hidayet isteyin, hidayet yaratayım sana. Hidayet isteyim, e tamam, ekmek isteyin, ekmek vereyim. Ama bunun bir bakkalı var, bir fırını var. Hidayat isteyin, hidayat vereyim. Peki. Tabii ki festerzu kuni arzukkum. Rızık isteyin, rızık vereyim buyuruyor. Tabii ki feset umunial utumkum. Yani bunu çoğaltabiliriz. Yemek isteyin, yedireyim buyuruyor. Atkerime de de söylüyor. Ben ve ve yutamu ve la yutam. o ki Allah yedirir, yemez. Yedirir, yedirilmez. Bak bu ayetti mesela. Ondan sonra yine ne buyuruyor? Mauridumkum bir rızık. Sizden beni rızıklandırmanızı istemiyorum. <gülüyor> Kullarımın beni yedirmelerini de istemiyorum. Çünkü ben yemem zaten. Muhtaçta değilim. <gülüyor> Kur'an ya. Bütün rızıkları yaratıyorum, gönderiyorum, sevk ediyorum. Ama sebepler aleminde değil miyiz? Yani bakkalla irtibatsız. Yok ben bakkal, çakal, hiç şey Fırın mırın bilmem hayatımda. Niye? Sitede oturuyorum, kapıcı var değil mi? O zaman yine bir aracı var değil mi? ağzına gelip girmiyor yani. O zaman hidayeti de isterken sohbet dinle demektir. Sen efendim yemeği pişirmeden ya pişirenden almadan doymuyorsan yaratan Allah ama bu sebeplere başvurmadan doymuyorsan değil mi? O zaman hidayet sebeplerine başvurmadan da yolunu bulamazsın. Hidayet sebebine ilim Neye göre? Allah'ımızın gönderdiği Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleri ışığı altında efendim, bir mürşidi kamil bularak, bir şeyhe uyarak, bir üstad bularak fes'elü ele zikrin gündüm biliyorsan anlat. Bilmiyorum. Bilmiyorsan dinle. Zikire eline sorun. Eğer bilmiyorsanız. Bunun yolu budur. Sormasan Şifa-ül-ayyiz diyor hadis şerif. Cehaletin şifası ancak sorup öğrenmektir. Ancak sorup öğrenmektir. Yani her hastalığın bir ilacı var. Ağrı kesici. İçiyorsun ya, sen duramıyor. Bas bas bağıracaksın. Da kardeşim burada bir cehalet var. O zaman bunun da şifasını arıyorsan burada mutlaka soracaksın. E, kime soracaksın? Ehline soracaksın. Ehlini bulacaksın. Ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere. Ne yapmayacaksın? Gidip kuyumcuda ekmek istemeyeceksin tabii ki. Yani Kasaptan patate, patlıcan istemeyeceksin. Herkesin işi var. O zaman bilenlere danışacaksın. E hazır kitap yazılmış. Bir iman işlem, bir mali yazılmış. Her şey içinde yok. Bir cilt kitap, bir insan şöyle bir imanımı, itikadımı tasliye edeyim, bir gözden geçireyim. el Sünnet'e göre bu konular nasılmış acaba? Ulema, evliya, bu kadar ayeti, hadisi bilenler. Ben bir şey bilmiyorum. Bu kadar bilenler bundan ne çıkartmışlar? Hazır ilim sana gelmiş. Hazır, hazır, hazır. Yani senin yaptığın iş Fırını, bakkalı, kapıcıyı geçti ya. Senin ağzına koysalar çiğnemiyorsun artık. Senin ağzına koysalar ekmeği çiğnemiyorsun ya. E sen bu kadar direniş içinde nasıl hidayet bulacaksın? Yani bu direnişe geçen açlık krevi yapanlar gibi hani zorla bastırsan ağzına falan adam yemiyor ya açlık krevi. E bu adamı doyurabilir miyiz yani? Kendini öldürtürecek. O zaman e sana ne yapacağız yani? Kulağını patlatırcasına Kafanı çatlatırcasına. Fasda'a bimâ tu'umar. Ayette de öyle söylüyor. Habibim emrolundun Kur'an'ı, sünneti, ehli sünneti, tebliğde kulakları çatlatırcasına, beyinleri patlatırcasına, yararcasına haykır diyor. Sada'a kelimesi oradan geliyor. Fasda'a. Hani levenzelin da, Haşan mutasaddi'an. Kur'an'ı daha indirseydik dağını nasıl bulurdun mutasaddian parça parça parçalamaya. Saddi'a kökü oradan geliyor. Insidaa yarık, yarılma. Fasda yani onların anlata anlata anlata artık kafalarını böyle kulaklarını çınlat çatlat yani böyle. Ya ama sana bu kadar sohbet yap buluyor. Bu kadar televizyonlardan, radyolardan, internetlerden, Facebook'lardan her şey arttı, imkanlar arttı açıp dinlemiyorsun. Bu kadar mesai harcalmış, canımız çıkmış, şurada bir kitap yazılmış. Hani 60 70'ten kitabım var ama hepsine bunu diyemiyorum yorum. Çünkü özel konular, özel faziletli amelleri son yok. Ama sen şimdi iman ve İslam ilmali, bu noktada bile efendim evimi aldım, kütüphaneme koydum. Ama o zaman ekmeği aldın, yemedine döndü. Toyamazsın yine. Açtın bakacaksın, okuyacaksın, yine bir anlamadığın varsa yine bir hocam diye ulaşmaya çalışacaksın. Bir mesaj atacaksın, bir telefon edeceksin. Bu ne demek istiyor? Bir ulaşacaksın yani anlayana kadar. Anlayacağınız ananızın dilinde yazıldı gerçi de. Parantezde koyuyoruz anlamadığınız yerlere kelimeler geçer diye. Rehat ediyoruz ama bazı seviye çok düşük oluyor. Adam anlayamıyor. Hani hepten de Bırak, bırak Osmanlıcayı, Türkçeyi bile anlayamayan gençlerimiz var. E, dolayısıyla tabii ki e, şerh edilir, sorulara cevap verilir, veren bulunur yani. Arandığı zaman veren bulunur. Hani kitabı aldı götürüdüm cami imamına bile şurada ne diyor desen herhalde sana anlatabilir Türkçe bir şeyden sana anlamadığını anlatabilir. Ama sende hiç gayret yok. Ve bu vaziyette de ömrün hani şunu da demediler ki 60'tan aşağı ölmek yok. Öyle bir şey olsa anlarım yani adam 50'ye kadar rastgele yaşıyor. 50-55. Hani neden 4-5 senede toparlarım, tevbe kapısı açık falan filan. Hani allah Teala kabul eder, affeder. Bir mantık belki var, hesap yapar. Ama ölümün ne zaman geleceği belli değil. Geldiği anda da her şey bitti. Dönüşü yok. Şu nefesler gitti, bitiyor ya. Bu durumdaki bir insanın Allah ahirete zerre kadar imanı varsa, kendini cahil bırakmasını ve cahil olmaktan e, razı olmasını insanlık olarak görmüyor. Onun için ne diyor? Teallem ya fetâ fel yehlü'arûn la yerzâ biha illâ himarûn demiş. Ey genç! Öğren, öğren, öğren. Dinini öğren, kitabını öğren. Habibini öğren, sallallahu aleyhi ve sünnetini öğren. Öğren! Bilmemek ayıptır. Değil mi? Cehalet Ardır yani. Adamı rezil eder yani. Dünyada da ahirette de rezil eder. Cehalet ardır. Zaten ona razı gelen de insan değil ancak himardır diyor yani. Ya daha ne desin sana ya? Himar ne? İşte Himar'ı Efendim Nazire öyle anlatırdı ya yani. Hani öyle uzun kulaklı, çirkin sesli biri var ya derdi bir hayvan. Böyle derdi. Belki daha da derdi mübarek. Onun usulleri farklıydı. O zaman... İnsanlığa döneceğiz. İnsan olarak yaratıldığımızın şuurunu ereceğiz, insaniyetimizi muhafaza edeceğiz. Bunun için de ilk başlayacağımız, ilk adım taallüm, öğrenmek. Bunun da yolu, ya sohbet dinleyeceksin, ya kitap okuyacaksın. Gidip de medreseye yazılıp talebe olacak durumda değilsin. O durumdaysan mutlaka onu yap. Ama ekseri nas, bunu yapamaz. İşi var, gücü var, çoluğa çocuğa karışmış bir insan için e, işine gücüne gitmeyip medresede tahsil etmek zor. Yani devamlı kalması zor. Belki arada bir birkaç saatler gider haftada birkaç saat. De. O iyi bir şey yine. O da iyi bir şey. Ama medreseler de öyle kabul etmiyor tabii. Onda bir ders e, programı var yani. Buraya teslim olursan öyle gir çık buradaki çocukların da düzenini bozarsın diyorlar. Onların da haklı yönleri var. Şimdi demek arayacağız. Ararsak bulacağız. Ne arayacağız? Hidayet arayacağız. Yolu nerede yolundan gidersek bulacağız. Hidayet arayın, ben sizi hidayete erdireceğim. Evvela benden isteyin bir defa. Bir defa Allah'tan istemesini bileceğiz. İşte hacet namazı bunun yolu mesela. Başıma gelenler hayırlı olsun, şerliyse gelmesin. İstihare namazı bu demek işte. Ya bu kadar günah girdin, bilmem ne bu işi nasıl toparlarız? Nasıl dönüşü var mı? Tevbe tevbe namazı bu işte. Ya yani her şey ilme dayanıyor. Yani her şey ilme dayanıyor. Şimdi Rastgele yani ya Rabbi hayırlısını ver. Demekle istihara olmuyor işte. Ya aman ammada pişman oldum. Keşke yapmasaydım şu işi demekle de tövben kabul olmaz yani. Bunun mı sigası var, bir lafzı var, bir adabı var, bir abdesi var, bir guslu var. Böyle şey olmaz. İlimsiz sen hangi çareyi arıyorsun ya? Sormadan. Madem bilmiyorsun, hastasın. Cehalet hastalığına tutulmuşsun. E, bunun şifası nedir sanırım? Ancak sualdir diyor. Yani sormak. Sormak, öğrenmek, araştırmak, incelemek. Ama bense diyorum internetlere girip kogullardan çare aramayın. Çünkü çok ehli sünnet dışı hocalar, profesörler, ilahiyatçılar ve habisi, şiisi, mutezilesi, cebriyesi cirit atıyor. Sanki ilahiyatlar bunun için kurdurulmuş yani. Sanki. O niyetle kurdurulmamış olsa da Oraya doğru gitmiş yani. E geldiğimiz noktada teslimiyet lazım. Teslimiyet nedir? Yani Mahmud Efendi Hazretleri gibi, onu Şeyhi Alaeddin Efendi Hazretleri gibi veya bu bizim kapıyı önden başladık Saad Efendi Hazretleri gibi, değil mi? Veya Mehmet Saat Kotku Efendi Hazretleri. Gibi. Tam onun daha gerisinde biliyorum da sizin şu anda en çok Resmi falan çıkan bir tek onlar. Daha gerisi. Aziz Efendi, Hasip Efendi. İskender Paşa cemaatının gerisindeki şeyhler. Babam onlara da yetişmiş mesela. Ee, diğer birçok sesle. Adıyemen Menzil Şeyh'i işte. Şimdiki Şeyh Efendi. Ondan evvel Şeyh Efendi. Ondan evvel Abdülhakim Efendi babaları. Yani şimdi bunlara gittiğin zaman bu kadar insanın kabulle karşıladığı, Süleyman Efendi Hazretleri, Bediüzzaman Efendi Hazretleri çok. Yani Bunlar el sünnettir. Genel manada. Aralarında ayrılık olabilir. Biri Şafii mezhebinde olur, biri Şazeli tarikatı olur, biri olur. Bunlar Ehl-i Sünnet'ten ayrılmaz. Hepsi Ehl-i Sünnet'in içinde mülaza edilir. Dolayısıyla bu gibi sabit şecereli diyeyim sana. Soyu belli, gerisi belli icazetli diyeyim sana. Yani ben Rasul Hoca'dan okumuşum yani. Ya, Mahmut Efendi Hazretlerinden de var icazetim. O Hacı Dursun Efendi'den okumuş. İşte Rasulü Hoca Lavandikli Mustafa Efendi'yi onu da tanıyoruz. Rahmetullahi aleyh. Oradan geri gidiyor bir icazet var elimizde. E bir adam şecereliyse yani soy sopu belliyse diyeyim. Bunun ilmi tabirde de soy sopu belli olmayan lan icazetsiz aynı şey. Kimden okumuş yani? Şimdi bir adam bunu ben buldum diyorsa. Bana göre diyorsa. Bu ustaki fikrim şu diyorsa dinlenir mi ya? Din adına nasıl bana göre olur? Din adına nasıl bana göre olur? Çorba pişirmiyoruz ki yani bana göre limonlu olsun, sana göre tuzlu olsun yani. Benim tansiyonum var, tuzsuz olsun yani. Burada makarna pişirmiyoruz. Yarın ahirette hesap vereceğimiz, niye böyle yaptın diye sorulduğu zaman cevap vereceğimiz dinden bahsediyoruz. Ee, bana ne? Sorumluluğu tabi olduğum adamın ön kafasına. Herkesi imamıyla çağıracak. E, tamam da sen hıyar alırken İncelemiyor musun? Karpuz alırken bak kötü çıkarsa getiririm geri demiyor musun? Kafana geçiririm diyenler de var. Bir fil geçirenler de var yani. E şimdi sen burada memlekette bu kadar kavga oluyor. Bunların çoğu alışta verişte pazarlarda dolu olay çıkar yani. Efendim üstü başka altı başka olursa yalnız adam geri getiriyor. E sen hıyar alırken seçiyorsun. Kabak alırken bakıyorsun. Kime uyacağım dediğin zaman internette böyle diyor. Böyle bir yola hidayet denir mi? Mesai sarf edeceksin Yani gayret demin dedim ya Yani sen Ekmeği çiğneme gayretini göstermeden Doyamazsın ki istediğin kadar ekmeği ağzına Koysunlar yani sen burada ne gayret Sarf ettin yani bu hoca dinlenir mi? Bu adamın kitabı okunur mu? E bu hususta da Bir gayret sarf ettiğin zaman bu şecereli mi? Bu icazetli mi? Ta geçmiş büyüklerimizden Selefi salihinden gelen bir icazeti var mı? Benim Rasul hoca'dan aldığım icazet nereye dayanıyor? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Cebrail aleyhi kadar oradan Mevla'ya dayanıyor. Arada hiç kesiklik yok. Hiç kesiklik yok. Hani bu icazette şey olmaz. Tarikattaki gibi olmaz. Tarikattaki icazetinde üveysilik falan var. Üveysilik, üveysidir tarikin akşibendi diyor. Ne demek? Yani Beyazıt Bestami Hazretleri Cafer-i Sadık Hazretleri'ne görüşememiş. Tabi zahirde alimleri var, ustatları, şerhleri var ama ruhaniyette kaç sene sonra ama Cafer-i Sadık Hazretleri onu kabrinden manen ruhaniyetiyle terbiye etmiş. Bu olur. Mesela Ebu Hasan el-Harkan Hazretleri bizbestam'dan Bes ne kadar sonra? Belki arada 100 seneden 140 sene var. Ama Ebu Yezid el-Bestami Bes Hazreti Harkan'dan geçerken buradan çok büyük bir zat çıkacak, işte bu zamanının kutbu olacak. Onu bildirmiş yani. Mevla ona bildirmiş onu. Sonra Ebu Hasan Harkan ne yapmış? 12 sene Beyaz Bestamir'in kabrinde durmuş. 12 sene. 12 sene. Kabrinde ziyaret edip durmuş. Ve oradan ruhani ilhamlar almış. Zikrederken Mevla ona ilhamlar vermiş. İşte Beyaz Bestamir'in ruhaniyeti. Çünkü ruhaniyette mekan yok. Ruh öl Beden ölür, ruh ölmez. Ruhaniyet onu terbiye etmiş. Peki bu tarikatta olur. Ama ilim yolunda olur mu? Olmaz. Niye? Niye? Benim hocam Zavendikli hocadan okumuş. Nerede? Rüyasında okumuş. Ha, bunu dediğin zaman gülerler yani. Böyle bir şey olmaz. O zaman ilmi icazeti olacak. Senedi muttasıl olacak. Ha, tarikatta da muayeniyet. Yani o ondan, o ondan, onda da silsile var. Kimden aldın? Tarikatta da sorarlar. Ama ilmi icazette ruhaniyet devreye girmez. Sen dersen ki ebul Hasan Karkani bezbest ruhaniyetten terbiye olmuş. Ama ne ne çünkü ruhaniyette olur, tasavvufta olur, Kaidelerinde var. Ama bizim ilmi icazette bir tane kesiklik yok. Gidiyor gidiyor gidiyor. Ne alimlere gidiyor yani? Kutputluğunu razıeler, kutputluğunu işi O icazet okunurken isimleri sayılanlar. Şimdi icazetlerde de konuşuyorlar konuşuyorlar konuşuyorlar. İsimleri sayma gence kısa keselim diyorlar dört ismi sayıyorlar. <gülüyor> ya mübarek esas. ''Unde zikri salihin tenzilur rahmet.'' Salihler anılırken rahmet yağar. E, o isimlerdir o feyzi getiren. Sohbetler yine olsun ama 15 dakikayı niye esirgiyorsun? O kadar hizmeti, emekleri var bu büyüklerin bizim üzerimizde yani. Ben asla kendi verdiğimiz icazetlere vesaire hiçbir zaman tasarruf etmedim. O vakitten mutlaka okudum tek tek isimlerini. Şimdi icazeti var mı? Senedi muttasıl mı yoksa munkata mı? Munkata olsa kopuk, arada gerçeklik var. O kimden okuduğu belli değil. Ne oldu? Senin okuduğun adam kendine göre görüşler çıkarttı. Sende koptu iş. Ben seni dinleyemem. Niye? Okuduğun hoca bana göre böyle dedi çünkü. Dinde bana göre yok. O zaman Ebu Hanife bana göre mi diyor? Ayet ve hadisle icma ile, kıyas ile neden? Bunların hepsi şerahında dört tane delil var. Sen duvara dayanarak nasıl böyle uyduruyorsun? O yok bu yok. E demek ki hidayet isteyeceğiz. Hidayet istemenin yolu Hidayete erdirilmenin yolu, sual. Cahalet bir hastalık, şifası sual. Yani sormak. Sormak, öğrenmek. Bu da ya alimin dersini ağzından dinlemekle olur ya da kitabını okumakla olur. Bunda başka bir çözümü yok. Bu iki yoldan birinden giderken de şöyle işte internetlerden, Google'lardan fetva almak yok. Çünkü emin değil, güvenilir değil. Ben şimdi Google'dan, internetten olan bir ilaçla kendi bu kadar ciddi ağır hastalıklarım var. hapalar mıyım ya? Akıllı bir adam ama alma almam. Çünkü doktora gidiyorum, doktor benim hastalıklarımın öbürlerini de biliyor. Hepsini birbirine bakıyor, sen bu hapa alırsın ama sonra hapı yutarsın diyor. <gülüyor> Niye? Bu kalbe yarar, beyni bozar diyor. Hadi şimdi. Ama internet sana bu diyor, damarları açar diyor. Şöyle niyce damarları açalım derken, adamlar kriz geçirdi yani. Ondan dolayı, bu din işidir. Tıp, sıhhat, sağlık, hikmet ne kadar mühim? Ehlini bulmak ne kadar mühim? O doktorların meselesi. Adam gel Efendi Hazretleri bir doktor ameliyat ol dedi, bir doktor ameliyat olmadı. Efendiler. Hazretleri Allah'ım ya doktorların ihtilafından sana sığındık ya Rabbel alemin derdi. Çünkü doktorların ihtilafı çok tehlikelidir. Hele ciddi bir ameliyat, ciddi bir şey. Yani, o adama yoksa ölürsün diyor yani. Böyle de bir ciddi bir şey yani. Ameliyat olman şart Öbürü diyor yok ya yaşarsın diyor boş ver diyor ya ne ameliyat bıçak altına yap e ne yapacağız şimdi kıyas ona soracağım buna soracağım kıyas edeceksin mecbur nasıl birine bağlanacaksın gideceğini o kıyası yaptığın zaman da tercih vesaire vesaire e şimdi onu diyorum yani bir pırasa soğanda bu kadar bakıyorsun ediyorsun altını üstünü çeviriyorsun efendim seçiyorsun yani e bir doktorluk işinde dünya kadar araştırıyorsun ediyorsun en iyisini bulmaya çalışıyorsun. Evet, din işine geldiği zaman, internete bir bakalım yani kim ne yazmış. Aziz Bayındır demiş ki, efendim, Allah, ne bilsin senin kimle evleneceğin. Aa, Allah bilmiyormuş ya, benim kimle evleneceğin. Sen böyle inanırsan, ama profesör, sakalı da var. Lafı dinlensin diye sakal da bırakmış. Hani derler ya, sakalım da var ama niye He Bunun sakalı da var, onun için dinleniyor yani. Adam da bakacak, Allah, sakallı, hoca, profesör. Bu, bu bilmeyecek de ben mi bileceğim ya? Demek Allah bilmiyor. Ha ve Çıktı gitti dinden. Ben bu adamı nasıl kurtarayım ya? Celal Hoca da sizi kurtaramayacak derdi ya rahmetli. Ona döndü Cübbel da kurtaramaz. E yani onun için hidayet isteyin, hidayet vereceğim. ama aradığınız yeri bilin. Yani yerinde arayın bir manada da, yerinde arayın. Hani ne derler? Mezınnesinde. Nasıl nesi, ne demek işte? Ne, ne dedim sana? Kasaba gidip ekmek sorma. Kuyumcuya gidip et sorma. Yerinde isteyeceksin. Yerinde arayacaksın. O zaman ne oldu? Ha Mahmut Efendi Hazretleri. Oradan gelmiş Yübbel Hoca kimden okumuş? Oradan okumuş. O demiş mi ki bu ehli sünnet adamdır? Bunu dinlenir sohbeti dinlenin. Bir tane hoşafçılardan yani hoşaf soğutanlardan var böyle bazı ham sofiler. Gitmiş Efendi Hazretleri sormuş? Demiş ki Cübbel Hoca'nın sohbeti dinlenir mi Efendi Hazretleri? Soruya da bak ha. Efendi Hazretleri demiş Ya kimi dinleyeceksin? Ama soruya bak ya. Benim Efendinin yanında oturduğumu görüyor. Tefsiri bana yazdırdığını görüyor. 40 senedir yanında bulunduğumu görüyor. Hani Şefendi şey ile benim alakamı bilmese ben anlarım. Ondan sonra sohbeti dinlenir mi? de dinlenir demiyor. Ya kimi dinleyeceksin? Yani böyle şeyler çok yaşandı. İşi karıştırmak isteyenler olabilir, vesaire. Benim değil. Ama yol belli. Sen aklı başında adamsın. Kazık yemeyen adamsın. Bu kadar senedir aldığın, verdiğin, sattığın, yediğin, içtiğinde öyle zehirlenmediğine göre yaşıyorsun da, demek ki doğru alıyorsun, veriyorsun, satıyorsun. Dünya işlerinde kafan çalışıyor yani. E, ahiret işine geldiğiniz bak kim dinlenir? Ya bunu anlayacaksın arkadaş. Kim dinler? er sünnet, itikad üzere olan... ...şecereli olan, yani icazeti olan... ...hocaları maruf olan, yani tanınmış olan... ...hocaları maruf, tanınmış olan... ...e benim hocam Hindistan'da falanca... ...e sen bilmiyorsan o adamı Hindistan'da falanca... ...o adam peşine gidilmez işte... ...Hindistan'da ve habisi var, Şii'si var... ...Hindistan'da da var, Pakistan'da da var... ...yani olmaz... ...hocaları gerisi maruf olacak... Yoksa yanlış fetva verir sana. E son sen yarım, bu kulum bunu niye yaptın? E Ya Rabbi, bu adamdan fetva sorun. E tamam da, her işi inceleyen adamdır. Bunda da niye bir kıyas yapmadın? Demez mi Mevla sana? Cık, olmaz. E ben sen demiyorum. Şafii sen kendi mezhebinin alimine soracaksın. Dört mezhep de hak. Ben demiyorum ki. Dört mezhebi kıyas yap, arada tercih et. Sen müştehit değilsin ki. Kendi mezhebindeki fetvanın Hangisinin müftabih olduğu? Hangisiyle fetva verildiği? Hangisinin daha düzgün doğru olduğu? Ahirette daha sorumsuz olduğu? Kerahattan daha uzak olduğu? Ben bunu konuşuyorum sana. Onun için derslere devam edeceğiz. Bundan sonra biraz da derse döneceğiz yani. Kitaptan ders takibine döneceğiz. Önümüzdeki kış itibariyle başlayacağız. Yani Eylül sonlarına falan başlarız. Eylül son haftalarında inşallah. Onu takip edersin inşallah. Şimdi ben derse başlayacağım göya. Buna neydi? Mukaddime. Hani siz yemekten evvel şeyler yapıyorsunuz ya, efendim önden bir şeyler getiriyorlar adına ne diyorlar onu da bilmiyorum. Yemek önünden böyle kahvaltılık çeşitleri bir şeyler bir şeyler. Yani bana o yemekten fazla geliyor. Diyorlar ya karnını doyurma niye diyorlar? Yemek geliyor. Lan ne yemek geliyor? Geldi kaç çeşit? Yani bizim de sohbetin bu mukaddimesiydi. Yemek gelmesi lazım peşine yani. Birkaç çeşit yemek gelmesi lazım. Vakte saate göre hareket etmemiz lazım. Biz de geçen 3 saat uzatmıştık ya. Böyle sohbet mi olur? Millet raydan çıkacak. Yani diyecekler dinlemiyoruz falan. He, dinleniyoruz yani. Öyle de bir derdimiz yok. Dinleniyoruz ama şimdi kısaca şunu söylüyorum. Geldik yine buraya. Nereden geldik? Değil. Gerisi buna uygun geldik. Geriden de buna uygun geldik. Ne dedik? Mürşid aramak lazım. Yani Manevi yolda da tasavvur da zahiri ilimde imanımı öğreneceğim, İslamımı öğreneceğim, iman İslam islam okuyacağım. İşte efendim anlamadığın noktada hocaefendlere soracaksın, el üstlet alimlerin derslerine gideceksin, sohbetlerini dinleyeceksin, bu konuyu toparladık. E manevi yolda da işte bu kadar evliya Bir ulema var, devliya var. Bunların bir ayrı yolları var. Veliler, Allah dostları, bunlar da manevi haller sahipleri. Bunlar tabii yüksek insanlar. Bunlarda da ilim var tabii. Artı bir şey daha var. Yani İz İbni Abdüsselam Sultanul Ulema Ulema Alimlerin Padişahı'dı. İz İbni Abdüsselam Zannedersem Şafi'dir. Derya Yani Marka di diyelim. Şimdi Bu zat tasavvuf yolunu Yani bizim okuduğumuz hadis, fıkı Kitaplar dolu. Bu kadar çalıştık. Adam Allame-i Cihan. Müctehide yakın yani. O ne diyeyim sana? Müctehide yakın. Yani bizim okuduğumuz kitapların yolundan başka yol mu var ya işte gece namazı 12 rekat kalkıp kılıyoruz. Şunu zikret, şunu fikret her şey var. E tasavvuf ne yani şimdi gayri bir şey. Gereği yok yani. Dermiş. Hz. İbn Abdüsselam dermiş. Ne zamana kadar Ebu'l Hasan-ı Şazeli Hazretlerini görene kadar. Ebu'l Hazen-i Cazeli Hazretleri Şazeli tarikatını kuran o zatın sohbetine bir gitmiş. Bir anlatmış, o anlatınca dayanamamış. Ey millet demiş, ben bugüne kadarki sözümden döndüm demiş. Bu zatların ilimleri bizden farklı bunlara ilham geliyor demiş. Şu sözleri görüyor musunuz? Şu hikmetli vaazları, nasihatleri dinliyor musunuz? Demiş. Sema'dan tap taze gelmiş. Yani vahiy gelmez, peygamber değil. Ama ilham var. İşte demiş ki, yani sema ile ahdi yakın. Ne demek bu Yakın zamanda yani taze gelmiş demek istiyor. Taze gelmiş yani. Sema ile karibi ahdin mine sema demiş. Semadan, sema ile ahdin. Haşa Allah gökte demek ilhamı İlhamı yapanlar, melekler de ilham getiriyorlar ya. İlham melekten geliyor zaten. Mevla melek vasıtasıyla ilham ediyor. Vesvese şeytan vasıtasıyla. Tersi de ilham melek vasıtasıyla geliyor. İlimler geliyor. Melekler ilka diyor kalbine. İlham ediyor mevla. Melek vasıtasıyla. Ha onun için sema derken yanlış anlamayın. Haşa mevla da, semada değil. Sema'ya ahdi yakın, yani taptaze yeni gökten inmiş. Yani ilham yeni gelmiş demek istiyor. Şu diyor, hangi kitapta bulunur demiş. Onun tasavvuf nasıl hikâre edecek? Ondan sonra demiş ki, yahu demişler, Efendi Hazreti sen bu kadar allamehcanısın, bu zamana kadar senin peşine gittik, sen diyordun, yok böyle şeyler takılmayın boş, bu sufiyeye, tasavvufçulara falan diyordun, şimdik böyle döndürdün bu işi, baya bir çalkalantı oldu tabii o demiş, Mısır'da, kahire'de o zaman. Yani dünya karıştı demişler yani sen şimdi. Bunu niye döndün yani bu kadar? Demiş ki ben şunu anladım demiş. Peki. Ben demiş bu ilimleri yuttum demiş. Yani. Tefsir, hadis, fıkıh hakayt yuttum demiş. ben Benden ileri ilim de yok. Peki. Gitti Kebulaseni şanseli ya. Bir adam ona geldi bir adam da bana geldi. Ben bu adamı anlatıyorum anlatıyorum anlatıyorum iç yaram. Adam çıkıyor yine içiyor demiş. Ayas okuyorum, atas okuyorum, neler ediyorum? Adam yine, aynı tas aynı hamam demiş yani. Fakat bir Ebul Hasan Şahzeli'ye gidiyor, bin kişi, on bin kişi, yüz bin kişi çarpılmış gibi hemen bir tövbe ediyorlar. Bir çıkıyorlar, ne içki, ne kumar, ne zina, adamlar evliye almışlar. E peki demiş, ben bu ilimleri yutan biri olarak, dünyadaki bu kadar ulemayı tanıyan biri olarak, bunların elinde tövbe edenin hatta hesabı yok, yüz binler, milyonlar dönüş yapıyor. Bizde bir tane adam niye dönüş yapmıyor ya demiş. O zaman bu bir keramettir demiş. Tabi ya. Taşa dişini geçirirsin de adama lafını geçiremezsin. Kolay mı bu işler? Sohbetten, nasihatlan, vaazlan tabi Efendi Hazretleri'nin bereketi şeyiyle bizde yürüyoruz biraz da bizim sohbetlerle dönüş yapan çok olur namaza başlı yani. On binler yüz binler olmuştur belki ama, e, ama geride şey var, bağlantımız var yani bağlandığımız yerde çok hüner var. Onun şeyi, yani o da izinliyiz ya, icaz et. Konuş demiş yani. Konuş dediği için, konuştuğun için bereket oradan geldiği için akıntı oradan sağlandığı için medet geçirmiyor yani. Medet geçirmiyor geriden. Öbür türlü ulema, evliya, Allah dayanmadığın zaman istediğin kadar ilmin olsun. Bir de baktın, onu unuttun. O gitti, bu geldi. Ondan sonra medet diye <gülüyor> sahip elimden çeker durursun. Mevlid'in ilerisini unuttu. Unuttuğun için rezil olursun yani. Hani Mevlütçü terleyip duruyormuş yani. Medet ya sahibi elimde atlıyormuş. İleriyi unutmuş yani. O kadar da para konuşmuşlar. Rezil oldu. Kaliteli de bir yere gitmiş sosyeteye. <gülüyor> medet ya sahip elimde diyormuş Silipte duruyormuş yani. Ulan biri açsa beni diye takılmış yani. Tamam mı? Arkan sağlam olmazsa medet çekersin yani. Ama bir mürşidi kamilden el alarak icaz etti. Yani izinli gidersen izinli Tesir Mevla'dan, ama sebepler aleminde Mürşit'ten. Bu kadar insan dönüş yapıyorsa, 40 tane profesör konuşuyor, 10 kişi namaza başlamıyor. Bizim sohbetlerde, her sohbette ne kadar namaza başlayan. Hatta hesabı yok, açık kadınlar namaza başlamış. Kaç tane geliyorlar? Ha, yani onu sayamayız yani, siteye şey verin desek, bilgi verin desek sayamayız. O kadar çok namaz duyuyorum ben. Yani tabii 40 senelik bir süreçten de bahsediliyor, diyorum. Hal böyle olunca tasavvuf inkar edilemez. Mürşide bağlı olandan olmayanın yolu bir değil. Konuşma şekli bir değil, bu bir değil, hikmeti bir değil, feyzi bir değil yani. Bunu şimdi de görüyoruz, yaşıyoruz. Hoca Azim ne yaptı? Selam delil getirirken bunu ortaya koymuş. Peki demiş. Bizim en büyük fakihimiz, fakih yani fakih fukaanın zirvesi yani. Diyelim ki Kemal İbni Humam ya. Sivasi Kemal İbni Humam'dan bahsediyorum Kimmiş o? Fethül Kadir yazan ya Fethülkadir Kadir 7, 8 cilt. Hanefi fıkhında O kadar büyük alim ki Allame-i Cihan ki Mısır'da o da Mısır'da bulunmuş Sivas'ta doğduğunu bilmiyor Sivas'ta doğmuş olabilir Sivasi diye geçiyor O kadar Hanefi mezhebini Şafii mezhebini yutmuş ki Ya bu iki mezhebin arasındaki ayrılıklara Bir çözüm üreteyim demiş Hanefi ile Şafii'yi birleştireyim demiş Hanefi ile Şafi'i birleştirecek güçte bir fakih yani. Düşün yani. Biz daha Hanefi'nin abdest bölümünü bilmiyoruz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüyada görmüş, buyurmuş ki, Ey İmam yapma! Her mezhepte rahmet var, kendisi öyle kalsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görünce caymış. İlminin seviyesini anlatmaya çalışıyor. O fıkıhçı İbn-i atal İskenderi'nin İbn-i Ata'l-i İskenderi'ye sahibi ki ya kadı el-Hucavi diyor az kalsın Kur'an olacaktı demişler. Yani Ramazan Bulut'u falan onun derslerini yapardı, hep şerh ederdi rahmet. Dolu şerhleri var. Hikem Risale-i her yerde getir. O Hikem kitabı mesela Dalaletü'l-Tayful minen birçok kitapları var. İbn Hatali Hal İskenderi kimi halifesi? Ebu'l-Abbas'ı Mürsi'nin İskenderiye'de yatıyorlar. Yanında da yakut Arşi yatar orada. Yakut-u Allah Allah. Arşı nezanını duyarmış. Onun için arşi denmiş. Şeyhi dermiş Ebu Abbas Mursi, Göğün yollarını bu İskenderiye'den iyi biliyor dermiş. Ebu Abbas Mursi kimin şey, e, müridi, ha, halifesi? Ebul Hasan-ı Yani Ebu Hasan-ı Şazeli'nin halifesinin halifesi. İbni Atal Eskenderi'nin mezarını ziyarete gidiyor. Koca Kemal İbni Umav. Yolda da hep cüz okurmuş. Çok ibadetli takva tabi o zamanki fıkıhçılar, müftüler. Hiç durmazlar boş. Okurken okurken gelmiş. Tam kabrine bana da ziyaret nasip oldu. Kabrine yanaşırken işte ayetleri okumuş, Hud suresinden ge geliyormuş. Ve emmellezine şekû gemiş. Hani tam bit bitirecek de işte selam verecek kabre. Ve emmellezine şekû derken kabirden ses gelmiş. Ama koca fıkıhçı bu. kurafe uyduramaz yani. Duyuyor sesi. Ama ne nehanu Felesefina şakî. Şakîlere, bedbahlara gelince işte onlar cehennemdir. O ayete gelmiş. Kabirden denilmiş ki ona sen bizim yanımıza gel, bizim aram bizde şakî olmaz, <gülüyor> neden bahsediyorsun demiş. Orada tabi ayeti de durdurmuş. Artık beynin kafayı da durdurmuş diyelim. Her şeyi durdurmuş. Ve ne vasiyet etmiş? Ben öldüğüm zaman bu zatın ayaklarının dibinde altına gömeceksiniz. Koca Kemal İbn-i Hüman, fıkıhçıların zirvesi. Ama bir keramet, hem de kabrinden gördüğü bir de gitmiş vasiyetin için gidiyorsun altta, odayı açıyorsun, en dibe gidiyorsun, gitmiş, tam onun dibine kendini gömdürmüş. Mesele budur. Tasavvuf eğlenen ilimlerini nasıl inkar edersin? İlhamla nasıl inkar edersin? Ezi İbni demiş ki, peki o zaman demiş, niye bizim elimizde hiçbir keramet zuhur etmiyor bütün fıkhı yutsak da, bunların elinde bunca keramet zuhur ediyor? Farkımız nerede? Yani Demek ki tasavvuf farklı bir ilim ve yol var ki bizim yoldan hiçbirinde keramet zuhur etmiyor. Ama o yoldan gidenlerin hepsinde keramet zuhur ediyor. Yani hepsi demesem birçoğunda keramet zuhur ediyor. Eşi Mahmud Efendi Hazretleri, ben yüzlerce binlerce kerametini gördüm. Ama akıl mantık duran kerametlerini gördüm. Yani. Akıl mantık duran. E, o Alader Efendi'nden görmüş. E, görüyorsun, yaşıyorsun. Evinde yaptığını sana söylüyor. Hanımına konuştuğunu sana söylüyor yani. Kimsenin duymadığı şeyi sana söylüyor. Peki, niye hiçbir fıkıh haliminde böyle bir şey olmuyor? Daha bu neler? Elini sıvazlanıyor, gözü açılan, yok hastalığı şifa bulan, yok çocuğu olmayıp olan, dolu dolu dolu dolu binlerce keramet. Bir evliyanın kerametiyle birkaç kitap bazen lazım. Abdülkadir Geylihan'ın kerametleri. i̇bn Teymiye kabul etmiş artık yani, düşün yani. Bu işi en çok inkar eden, en bozu ibdi teymiedir. İbdi teymiye demiş, o kadar ki rahmet nakledildi ki inkarı kabil değil, tevatür derecesindedir diyor. Büyük şektdir diyor yani. <gülüyor> büyük şektdir diyor ama sonra büyük şekl dediğin müridim diyor. Doğuda ol batıda ol. Ya kavşka gelirim immet ederim diyor. Şu i̇şte orada büyük şekl diyor. Ondan sonra da böyle diyen kafir olur diyor başka kitapta. Kafa yerinde değil ibdi teymiye kafayı kaybetmiş. İbdi teymiye'nin kitaplarını topladığın zaman orada hak dedine burada batıl diyor. Sorun orada zaten. Sorun orada. Bir adamda istikrar olacak yani. Ama sen Abdülkadir Geliyani kabul ediyorsun. En büyük şey diyorsun. Kerametleri yüzlerce, binlerce mütevatir diyorsun. E şimdi o zaman demek ki bu zatlara Mevla bir tasarruf vermiş. Bir yetki vermiş. Ruhaniyeti yetişiyor. Gidiyor müridi orada denizden kurtarıyor. E adam orada görüyor onu. Ondan sonra geliyor. Ya diyor Efendisler siz denizde bizim imdadına, imdadına yetiştiniz. Ben size şu kadar atak yapmışydım. Ya yani tekkeye harcamak üzere şu kadar para verdim. Ver diyor dervişlere. Fakirlere dağıt diyor. E bunlar gözle görülmüş, elle tutulmuş. Seyyid Ahmet Bedevi katasallahu siru. Frenkler, Fransızlar o zaman savaş ediyorlar Mısır diyarına, Müslümanları kaçırıyorlar, esir alıyorlar bilmem ne. E, e, esir alınan geliyor. İşte efendim, ne oldu bu çocuğumuzu getir, kurtar bizim çocuğumuz. Askerden kaçırdılar. Yavrular esir aldı falan. Bir tasarruf ediyor, bir dua ediyor. Neyse Mevlâ arasındaki sıra bağlı. Onun lakabı hattaf. Hattaf demek havadan yani uçan kuşu kapan demek. Zincirlerle beraber yani esirleri, onun kerameti zincirlerle beraber esir evinin kapısına geliyor. Anasılıyor bu ne O Bilmem hangi denizdeki hangi adadaydık diyor. Birden geldik ha buraya. E bu dünya kadar mütevatir, menkul Akıl sür ermez. Hele ki Abdülkadir genel. Ölüyü ihya etmiş yani. Dirilten Allah. İster peygamberin eliyle diriltir. İster velinleriyle diriltir. Yaratan Allah olduktan sonra sorun mu var? Yaratan Allah'tan gayrı dediğin anda kafir olursun. Yaratan Allah. O zaman tasavvuf inkar edilemez. He sen demin dediğim gibi hidayet arayın. Bulursunuz. Zahiri ilimlerdeki yolları söyledik. Ama manevi ilimlerde de ben e, ermek istiyorum, erişmek istiyorum. Evliya olan sırlarından bir parça bana da parlasın, nurlardan bana da yansısın, aksesini istiyorum. Ne mutlu sana! Ha o işler bitti, kapandı o işler. Diyenlere inanma. Sahtekardır onlar. Şimdi eski şeyhler gibi yok. Şimdi eski evliya yok. Şimdi eski evliyadan daha büyük evliya var. Çünkü zaman bozuldukça, evliyanın sayısı azalıyor, kalitesi yükseliyor. Bozukluğa göre. Şimdi... Turfanda gibi, sera gibi. Yani pahalı oluyor. Çünkü mevsim e, çok veli yetiştiren dönemde değiliz. Ama hiç evliya yok, şeyh yok, bağlanacak adam kalmadı dediğin zaman fikül karnimin ümmeti sabikun. Ümmetimin her asrında sabikun var. O sabikun nedir? Kur'an'ı oku, izaveka oku ve sabikun es-sabikun, leakel mukarrabun. Allah'a en yaklaştırılmış. Hazreti Cibril makamında Mukarrep, hayırda ileri giden, cennete önce girecek olan dostlarım var. Ayette sabikunun kim olduğunu söylüyor. Hadiste de diyor ki her asırda sabikun var. E o sabikunu bulmaya uğraşıyoruz. Biz de sabikuna müsabaka edelim, yarışalım yani. Kim sabikundan acaba? Onu bulacağız. Ona bağlanacağız, intisap edeceğiz. Yeni yeni sabikunlar uydurmaktansa şecereli, soysopu belli, şeyhi belli, kerametleri belli, mütehatir, Muhammed Efendi Hazretleri gibi birçok Tabi Allah dostları vardır dünyada. Yani hepsinin ayarı değildir ama yok da değildir, vardır. Çok da değildir. Yok da değildir. O zaman ara. Nasıl ki iddiat arayın, iddiat vereyim. Nasıl ki imanın ehli okuyun, düzeltin. Ameli, salihi arayın, okuyun, düzeltin, dinleyin, düzeltin. O zaman tasavvufa da mürşit arayın. Mürşidin sıfatlarını biz bir derste saydık çok. Mürşitte de bayağı sıfat var. Tabi o sıfatları duyduğun zamanda da yok gibi gelebilir sana. Yani piyasada. Niye yok gibi? Sizin piyasada yok çünkü. Sizin piyasa bozuk. Kapalı şarjıda mürşit mi arıyorsun yani? Orada da olabilir. Ona da itiraz etmiyorum. Bu işler belli olmaz. Bir gizlidir bir tane. Ben bir şey demiyorum ama aradığın yer neresi dedim sana. Kasaptan ekmek isteme dedim sana. Yerinden iste dedim sana. Aradığın noktayı tespit et. Yerinde ara. inşallah bulacaksın. Bulduktan sonra ne yapacaksın? Ve men saadetü saadetü Allah'ın saadeti, şerefi kendisine bir kulun müsaade eder de fevecede şeyhenke mazekkarına geride zikrettiğimiz vasıflarda nadir bulunan, kibrit-i ahmerden daha değerli, yani bulunmaz mücevher hükmünde olan bir mürşit bulursa bunu da yazdığı 900 sene evvel şimdi ne kadar azaldığını da anlıyoruz buradan, bulursa ve şey, sonra şeyh onu kabul ederse, çünkü neden? sana diyor ki istare yap Ondan sonra istihareni bana anlat. Sonra Şeyh Efendi istihare yapıyor. Demir dedim sohbetinden başında. İstihare olmaz. E i̇stihareler gelirse, uygun denk gelirse, şey onu kabul ederse bazen istihare altı ay çıkmaz. Bir sene çıkmaz. Ben kaç sene istihare yapıp çıkmayan adam rastladım. Kaç sene. Ama adam vazgeçmiyor. Çünkü Efendi Hazretleri derdi, o senin hevesin azalıyor mu, artıyor mu ona bakılır. Artıyorsa e, kabulsün derdi. Ama azalma başladı. Ya niye çıkmadı ya bir aydır hikayedir. Azalıyorsam senin nasibin yok derdi. Çünkü istare illa bir şey görmekle değil. Bu da derdi mihektir. Ayara bakılır bundan derdi. Onun için hevesin artıyor. Tamam mı artıyor? O sıra derdi git senin istare yaparken ki vazifen istare yapmaktır. Sen buna devam ettiğin sürece dersin derstesin derdi. Onun için ama istarende çıkmamış da ben de sana ders öğretmem derdi. Efendi kabul edecek. Yani o da tabi istihar ediyor. İstiyadat gördüğü, kabiliyet bulduğunu kabul ediyor. Çünkü onda feyiz verme kabiliyeti var ama sende alıcı yoksa, sende alıcı yok olduğu zaman da bir fayda yok yani. Çünkü neden? E, güneş e, aynaya yansıyınca öbür aynaya parlatıyor yani. Duvara vurduğu zaman duvardan öbür duvara vurmuyor yani. Değil mi? Güneş duvara vurursa öbür duvar parlamaz. Aynaya vurursa öbür ayna karşısına yaparlar yani. O zaman alıcılık e, olacak. E, bu durumlar tespit edilirse e, ama öbür türlü لَا تَنْدَقُوا الْحِكْمَةَ Manevi ilimleri cahillerin yanında konuşmayın. فَتَظْلِمُوا <gülüyor> ilimlere haksızlık etmiş olursunuz. فَتَظْلِمُوا <gülüyor> Ehlini bulursanız engellemeyin. Manevi ilimlerden, sırlardan açın. Çünkü o zaman da o gelen kişiye haksızlık etmiş olursunuz. Çünkü ehlidir yani. Evet. Şimdi feyembeliğin yahderi mi bu? Bu adamın ne yapması lazım? Ya e bu da burada tabii. Rabı ta hakkında kitap yazdım. Şimdi çok daha uzun bir talik tasfiye, ziyade ilave başka bir şey yapıyorum, hazırlıyorum hala bitmek üzere. E, orada bazı şeyler yazdık, ettik, şey ettik ama insanla anlayamayacağı işler de var yani. Özelde manevi halledilebilir kitaptan olmayacak işler var. Fıkıhta falan kitaptan oluyor da, kalp işlerinde biraz illa mülakat, beraberlik, birliktelik, yani sahabe olmanın özelliği faziletinde sohbet. Sohbet, birliktelik. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmeyen niye sahabe olamıyor meselesi. Dolu Müslüman var görmemiş ama onun döneminde yaşamış. Sahabe niye olamıyor o dönemde yaşadığı halde? İşte o görme meselesi, rühyet meselesi. Tulbali menrani Beni görene müjde olsun. Velimen limen rahim. Göreni görene müjde olsun. Velimen limen rahim. Göreni Göreni böyle gidiyor yani. Beni gören cehenneme girmez buyur Adi Şerif. O zaman tabi imanlı gören o ayrı bir şey. Onu bir, bir, bir anlatma yok herhalde. O kadar dinlediğinizden anlıyorsunuzdur. E, beni görene müjde olsun sırrında bir görme şartı koymuş. O demek özel bir müjde. Görmeden iman edene de müjde olsun Müslüman olduğu için. Ama görene ayrı müjde koymuş. O zaman Sohbet birliktelik. Birliktelik yani e, efendim. Hatta bir şimdiki dönem olsaydı kitaplarda tartışma çıkardı. Telefonla görüşen sabi olur bu. İnternetten gören sahabi. Şimdi canlı yayında mı gördü, cansız yayında mı gördü? Dolu ihtilaf çıkarabilirdi şimdiki fıkıhçı geçinenler. Ama e, şimdiki o, o zamanda mutlaka baya bir gayretlerle yollar aşılacak, tehlikeler geçilecek de gelinecek edilecek. Bu bir e, gayret neticesinde olduğundan bu tabi sohbet hakkı, şerefi e, kalmış, onlara mahsus kalmış yani. O dönemde olsa bile görmediyse tabiin olmuş. Bir, de, bir döneme düşmüş. Bir devre düşmüş. Hayrul Kurun karni. Tabii benim asrım en hayırlı asırdır. Benim asrımda yaşayanlar itibariyle orada bir yine fazilet almış. Sahabe şerefine ermemişse de. Bunlar farklı şeyler. Ha yani ve Veysel Karani yani Veysel Karani Hazretleri sahabe olamamış yani. Kapısına gidip orada bulunduğu halde. Demek ki o dönemde yaşamak falan yetse o sahabe olurdu. İlla bir görecek. Çünkü neler o görüşte, o bakışta, e, bir bakışta beraber, efendim ne diyor Necip Fazıl, feleğin çemberinden geçmiş adam, bilmediği bir şey yok yani. Felsefe desen, her şeyden haberi var. Ama bir görmüş Abdülhakim Arvasi Hazretleri İşte o bir şiir var, iki beyt unutuyorum onu. Bana bir baktınız diyor, işte çaktınız diyorum sonra sonunda bir şey diyor öyle. Yani kalbime diyor, marifet nuru yani, iman, sevgi, muhabbet şeyleri bir bakışla çaktınız diyor yani. Koca Necip Fazıl, on sonu Necip Fazıl. Eski Necip Fazıl başka, yeni Necip Fazıl başka. Abdülhakim Arvasi'yi gören Necip Fazıl başka. Bir de öncesine bak yani. O zaman ne yazdığı kitap okunur, ne konuşması dinlenir yani. Dolayısıyla senin ilmin, hikmetin, felsefen, mantığın yetmez. Allah dostlarının ilhamlana yetişmez. Mutlaka mürşit bulacaksın. Kabulün, istirham edeceğin o seni kabul edecek, o sende o kabiliyeti görecek. Evet. Ha, orası sana uymaz. Başka kapıya gidersin. Bazen dolanır dolanır enlihatinde nasibi başka yerde olabilir. O da var. Ee, yani o da kötü bir adam anlamına gelmez. Nasip meselesi de var. <gülüyor> İstahiloğulları 12 kabiledi Mevla Teala ne yaptı? 12 e, taşa vur buyurdu. Taştan 12 göze çıkarttı. Niye? İstahiloğulları huysuz idi. Herkes istedi ki sen benim gözemden içme, ben senin gözenden içmeyeyim. Siz şu olarsınız siz bu oğullarsınız. Mevla da burada alın size 12 iki tane göze, herkes kendi gözesinden işsin. Her takım insan meşlebini bildi diyor. Meşrebi ne demek? İçeceği yeri bildi. Tasavvufta da bu ayet öbür manada kullanılıyor. Herkesin meşlebi vardır. Hani derler meşrebime uygun değil. Doğru bir laf. Bazısı cehri zikirlen nefsini ezebilir. Bazısı gizli zikir ona uygun gelir. Cehri zikir onu bozar yani. Kimine uyan, kimine zarar verebilir yani. Hani kimine uygun gelen hap? Onun için ne diyoruz? İnternetten hap almayın, tedavi olmayın. Ne diyoruz? Doktora gidin diyoruz. Niye doktora gidin diyoruz? İşte mürşit bulunun de karşılığı budur yani. Mürşit bulun dediğimiz anda ne demek istiyoruz? Özel doktora gidin. Neden? Mürşit senin haline, ahvaline nazar eder. Yani mürşit sana baktığı zaman ne dedim sana bak. Sen bu hap sana yaramaz. Niye? Sende tansiyon var. Kalbe yararken orayı bozarız. O zaman mürşit senin durumuna bakıyor ama sen kadriye mi uygunsun, cehri zikir mi münasiptir, hafî zikir mi, gizli zikir mi, bunu, zaten bunu anlamayana mürşit denmez. Yani senin hastalığını anlamayana doktor denmeyeceği gibi. Gittiğin adam mürşitse, senin kabiliyetine münasip şeyleri sana tavsiye eder. Bu çok önemli. Sen hafızlığa başla der, veya sen Arapça okuma der, veya sen şimdi zikir yap der, veya sen şimdi önce git der şu kazalarını bir bitir der. Git şu kulakların var da, de? kulaklarını ödeder. Çünkü neden? O arada onun haklarını ödettirir ki. Bu şu tarikata girse sonra evli aldım zannedecek. Geriyi bırakacak. Adamdan adama fark var. Tarikata girip daha çok haklarını ödeyen var. Tarikata girdim nasıl artık tamam. Geçmişe silgi çektim deyip efendim geriyi kaza etmeyen de var. Bunlar yanlış şeyler. Ama mürşit bunu ayıracak. Hazık hekim gibi dikenleri şey edecek Efendim, zürra gibi yani e, Ekinci gibi, mahsulci gibi Terbiye aynı şey Hatta humu attın, mahsul yetiştiriyorsun Terbiye demek, yetiştirmek demektir Terbiye Bunu tarladaki terbiyede Ürün terbiyesi de, adam terbiyesi e, Mürit terbiyesi, hepsi terbiye Usulü var Bundan dolayıdır ki Şeyh'i bulacak Sonra mürşit onu kabul edecek Kabul ettikten sonra ona hürmet edecek. Zahiren ve batinen. Hem zahirin hürmet edecek, hem batının da hürmet edecek. Yani zahiren, batinen mesela emme ihtiramu zahir zahiri hürmeti ne demek? Feven la cadi. Tartışmaya girmeyecek. Bir mürşide teslim olduğun zaman, biat ettiğin zaman, iradeni teslim ettiğin zaman çekişmeyecek. Ve la istegilu bil ihticacım. onunla beraber onun dediği bir şeyin hilafına bir beyanda bulunmak suretiyle onu e, mağlup edecek fikülü mesele, hiçbir meselede mücadeleye girmeyecek. Çünkü e, peki bir yanlış görüyorsa e, eğer ki diyor hatasını bilse de yani onun yanlış yaptığını bilse de o ona onu söylemeyecek. Niye? Pay verecek. Belki o kendisi onu düşünür, bulur, ilham edilir vesaire. Çünkü e, mürşide itiraz mahrumiyet getirir. E, hatasını bilse derken, e, tabii ki namazı dört kılacaktı, üçte durdu, Sübhanallah demeyecek mağazına değil. O zaten fıkha giriyor yani. Tarikat dersiyle ilgili bir konu değil ki. Hani, sübhanallah diyecek ya, yani, onları konuşmuyoruz. Anladınız mı? Manevi konuları konuşuyoruz yani. Tarikat dersleriyle ilgili, vazifeleriyle ilgili vesaire. Çünkü şeriatın zahirine muhalif bir şey yapılanda... Yani orada da eğer ki şeyhine hakikaten inanmış ve güvenmiş, onun tam el üstünet biri olduğuna biliyorsa, orada da mi var acaba bilmediğim. Neye döndü bu iş? Hızır Aleyhisselam'la Musasem işine dönebilir yani. Çünkü Hızır Aleyhisselam'ın gemiyi yarması, Sonra çocuğu öldürmesi bir çocuğun kafasını geçti yani. Çocuğu öldürmesi kadar daha büyük bir şeratsızlık olabilir mi yani? Ülül Azim Peygamber Musa Aleyhisselam'ın sabredemediği, dayanamadığı nasıl yani? bir e, nefse mi? Kehf Suresi'nin ayeti. Sen nasıl haksız yere bir çocuğu öldürdün ya? Sen ne biçim iş yaptın? E, biz sana dediği anlamıştık mı baştan? Sen Allah'tan ledun ilmi istedin. Mevlada da ki, senden büyük alim var. Kimdir? Hızır kulum var. E nerededir? İki denizin birleştiği yerdedir. Ne yapacan? Zahmet çekeceksin. Sen koca Musa Ali'selsin diye bedava Hızır'ı sana göndermem dedi. Git bakalım dedi. Ne kadar yol gittiler ya? İki denizin birleştiği yer. Çok rivayetler var neresi olduğuna dair. Bizim İskenderun Hatay tarafında bile var buluşma noktası. Boğaz diyen de var buraya. Ama şey buralara çok uygun düşmüyor. E şimdi Yuşa Aleyhisselam'ı da aldı. Onun çömeziydi yani yanda hizmetçisiydi. Git, git, git, git, git, git. be aylarca Musa Aleyhisselam hayatta yorulmamıştı. Hayatında yorulmaz. Öyle kuvvet vermiş ona Mevla. Ama ne zaman o Hızır Aleyhisselam bulacakları yeri, kayayı geçtiler, orada Mevla yorgunluk verdi ki daha ileri gitmesin sonra. Acıdı ona yani. Geri dönmesi de yine bayağı yol alır diye. Yorulunca durdu. Hele getirdi şu balı. Nakatla, Hiçbir sefer yorulmazdım bu sefer yoruldum dedi. Çünkü yeri geçti. <gülüyor> Yere gelene kadar yorulmaz. Yeri geçti yoruldu. Balığı getirdi. Yuşarsam demezim. Hale aleyküm. Hale Ayet okuyorum. ha kefsi örece. Böyle Arapça okuyup ayet yutturuyor deme. Evet. Biz o kaya'nın yanında biraz durmuştuk ya. Evet. Ne oldu dedi? Feindi nesiyetül hüd. Ben balığı unuttum dedi. Balığın başına gelin dedi. Ne geldi başına? Hem yemek gitti hem ne oldu şimdi? Görüyor musun şeytan bana onu hatırlamayı unutturdu dedi. Görüyor musun? Şeytanın faaliyeti var mı? Tesir alanı var mı? İnkar eden ilahiyatçı var. Şeytan unutturdu diyor ayet bak. Mevla müsaade ediyor. Unutturdu dedi. Yahu sadede gelelim dedi can Musa selam adamı bir çakar Kayaya çaktı gitti. Kayaya çaktı. Elbiselerini kaçıran kayaya bir vurduycu çıktı ya. Musa Aleyhisselam'la nasıl dayanacaksın. Kıptiye bir vurdu adam gitti, öldü. Kur'an-ı Kerim'de hepsi geçiyor. Öbür Hadis-i Şerif'te geçiyor. Sayih Hadis'te mesela. E şimdi Hüce Aleyhisselam tabii çekiliyor. E dedi ne oldu? Evet, takadese bilu bahra acaba. Hayat suyu oradaydı. Hayat suyundan nerede bir damla balı damlayacak? Şimdi Musa Aleyhisselam'la Hüce Aleyhisselam gidiyorlar. Mevla ya diyorlar ki Hızırı nerede bulacağız? Ledün ilmi arıyoruz yani. Tasavvuf ilmi arıyorlar. Yani ledün ilmi Zahir ilimde peygamber zaten vahiy ona geliyor. Ama öbür il mi arıyorlar? Peki ne oldu şimdi? Mevlada bu iki denizin birleştiği yerde. Ya Rabbi tamam da iki denizin birleştiği yerde. dünyanın neresi? Ta şeyde bile iki denizin birleştiği Güney Afrika'da. <gülüyor> Her yerde iki denizin birleştiği yer mi? Ne yapacağız? Mevlada buyduk o zaman sana tam alamet söyleyeyim. Balık aldığınız balık, pişmiş balık, ölü balık şeyde taşıyor. Yusuf Aleyhim yiyecekler diye. O bala abi hayattan, hayat suyundan içen yani uzun yaşar işte Hızır Aleyhim gibi. O içmiş oradan. <gülüyor> Nerede biz biz bulamıyoruz o suyu. Abi hayattan damla damlayacak ona. Damlayınca pişmiş balık canlanacak. Canlar canlanmaz şeyden fırlayacak. Fırlar fırlamaz denize atacak. girecek. E Ne oldu öyle? Orada bulacaksınız. Yer burası. Adres bu. Böyle sana konum atmazlar yani. Şey yapar, ya bana konum at. Ha, senin mahalleyi mi söyleyeceğim? E buradan Mevla böyle yaptı. Böte kadesi acaba. E dedi biz balığı nerede bulacağız? Balık gitti denize. E dedi balık gitti denize ama acayip bir gitti, gidişle gitti. Niye? Kaybolmadı. Gittiği yer tünel gibi kaldı dedi. E dedi böyle bir şeyi nasıl dedi unutulacak bir şey midir bu? Balık canlandı ya. Dedi ki işte dedi şeytan dedi ya. Ben dedi, dedi sana demeyi. Niye? Yürüyeceğimiz yol varmış. Hadi dön geri, döndüler. Hızır Asam'ı buldular. فَوَجَدَ عَبْدَ مُنْ Kullarımızdan bir kul buldular. اَعْتَيْنَا وَرَحْمَةَ مُنْ عِنْدِنَا Katımızdan ona rahmet verdik. وَعَلَّمْنَا مُلَّذُنَّا عِلْمَا Tarafımızdan ona ilim verdik. Ve hikmet verdik. <gülüyor> ya aradığımız oradaymış, sen bizi ne dolaştırıyorsun? Terted de ala Aynı izi sürerek geri gittiler, buluştular. Dediler, Allah'ın sana öğrettiği ledün ilminden bana biraz bir şeyler öğretir misin? Hele tebiun ke alimen Sana bildirilenlerden biraz öğretmen için peşine gelebilir miyim? Koca Musa Aleyhisselam kimseyi takmaz. Firavuna bozuk atmış ya. Yani. Bana dedi, ilim için burada çok ders var. Bir şey öğreniyorsan öğrendiğin kişiye karşı tevazu ve tevazu ilem kimden talebeilik yapıyorsanız ilim alıyorsanız ona alçaklık yapın alçak gönüllülük tevazu gösterin diyor hadis-i şerif. İşte bak sana tabi olabilir miyim izin verir misin? Dedi sen nasıl dayanacaksın? Uzun kısa. Bir derste bunu yapmıştım Avrupa'da belki iki saat. Şimdi o kayıt var mı onda bilmiyorum. Bu noktada söz verdi dayanacağım. Dayanamazsın, dayanacağım. Tamam. Üç hadisede de, dedik dedi azâfı râku artık ayrılıyoruz, bitti bu iş. Ya niye bitti? Bitti ama senden söz aldım, sormayacaksın. Ben söylemeden sormayacaksın. İşte bu yine tarikattaki edeplerden biridir. Şeyhe bir şey sormayacaksın. O söylemeden, bir soru sormadan cevap vermeyeceksin. Şeyhin biri, öbür şeyhe mürit göndermiş, ondan sonra mektup göndermiş. Bir zaman yanında kalmış. Müridimi nasıl buldunuz demiş öbür şey efendiye. O şey efendi de demiş çok geveze demiş. Niye demiş? Anam var mı sordum? babam da var diyor demiş. Ya, sormayacaksın söylemeyeceksin. Bak dedi ki bak sormak yok dedi. Fuzuli konuşma dedi. Ben sana anlatacağım dedi. Söz mü söz dedi. E, sen söz veriyorsun koca ürün lazım peygambersin kardeşim geldi ilkinde gemiye bindi gemiye giderken Hızır Aşen bir çaktı şey geminin dibine tahtayı kırdı oradan yarı kaçtı ama su girmiyor sen nasıl milletin malını şimdi kul girer başladı fıkıhtan konuşacak tabi şerahatın sahiline göre yahu tamam da yarıldı mı geminin dibi yarıldı su giriyor mu? E girmiyorsa bir şey var da ama Musa Aleyhisselam bu ben anlamam dedi şerata göre münker işte Ha. dedi ne anlaşmıştık estağfurullah şimdi sözüne döndü tamam dedi söz bir daha olmayacak bir daha mı olmayacak bak ben sana ne yapacağım gitti çocuk oynuyordu gitti, bir koparttı çocuğun kafasını pırasayını başını keser gibi ben buna dayanamam dedi ya dedi ben tahtayı kırmaya dayanamam çocuğun kafasını kırdın dedi çocuk öldü dedi ya sana ne dedi sormayacaktın dedi sormayacaktın e doğru dedi. Ben unuttum. Şimdi söz verdin. Bağladın kendini kardeşim. Sözünü bozma. Üçüncü neyse duvarı düzeltme hadisesi. Antakya'ya geldiler. Şimdi o <gülüyor> Antakya'ya gelmeleri ilginç. Antakya'ya geldiklerine göre oradaki rivayet, ben gittim oraya. Biraz değişik mezheplerin elinde ama neyse. Ben yine gittim. Bir, Eceba dedim yani. Çünkü ben her rivayete bir bakarım yani. Çünkü yok dememek lazım. Ziyaret ettim orayı da çok şey bir yer, değişik bir yer. İki denizin birleştiği. Şu Antakya'ya yakın. O da bir ilginç bir şey yani. Ee, çünkü oraya geldikleri kesin yani. Antakya işi, bütün tefsirler ittifaklı. Duvarı düzeltma adisesi ona da itiraz edince dedi ayrılıyoruz vesaire. Şimdi ne diyor? Mücadele etmeyecek. Delil getirip de bu işin yanlıştır. Neden yanlıştır? Ayet okuyarak, hadis okuyarak şeyine karşı hareket çekerek diyeyim mücadele. Reynal'ime hatta epeki ya, yanlış olduğunu biliyorum ama bu e Salih selam da yanlış olduğunu bildiği için zaten hakta ya. Madem intisap ettin, önceden araman lazım. Vasıfları tutuyor mu, tutmuyor mu? Vasıflar tutmuyorsa bağlanmaman lazım. Vasıflar tutuyorsa bağlan bağlandın. Bağlandıktan sonra artık e, şeye dikkat edeceksin. Hareketlerine dikkat edeceksin. Mesela eee bazı misaller veriyorlar burada. Ve la yulki beyne Önünde seccadesini atmayacak. Ne demek? İlla vakti eda-i Farz namazlar kılarsa efendim, farz namazı kılar şey efendi beraber o da seccadeyi serer kılarlar. Veya kuşluk namazının vakti var. Kuşluk namazının yani vakti geçecek falan. Şey efendi kılıyor. Sana müsaade etmiş. Kılar. Feydan namaz biter bitmez yerva seccadeyi kaldıracak. Yani hemen hizmete başlayacak. Gereken hizmet işte misafir geliyor işte ona çay tutuluyor, ikram ediliyor, yer süpürülüyor. Tasavvuf böyle bir şey. Yoksa ye yığıç aşağı diye bir dervişlik yok yani. Ondan sonra hemen hizmete gönelecek göne Böyle aykırı nevafilu salat bir hazreti. Çok nafile namaz onun üzerinde kılmayacak. Öyle 12 rekat teheccüd, 20 rekat işte kuşluk. Yani onu özelde kendi odan da kıl. Şeyh yanında şey yapma. Yani bunlar e, önemli şeyler. Çünkü ona hüsn-ü edep yani. Güzelce edebini takınacak. Hani ben de çok amel ediyorum hareketleri falan, gösterişleri e, işte yapmayacak. Bazı müritler öyle. Ben elli rekat teheccüd kılıyorum diyor şeyine Ya ne böyle konuşuyorsun? Şeyine bu laf denir mi ya? Ayıp ya. Belki diyecek sana bir rekatın bile kabul değil. Rezil olup kalacaksın yani. Ne konuşuyorsun? Ondan sonra Şeyh Efendi ne emrettiyse yapacak. Minel amel yani kömür getir, odun topla işte Yunus Emre meselesi, Taptık Emre meselesi, eğri odun gelmesin vesaire. E bir misal bunlar, hepsi misal bunlar. Bir kader-i vüs'i. yettiği kadar da bir yani gücünün yet zaten şeyh doğru bir şeyse adama gücünün yetmediğini emreder mi? Emretmez. Onun için ee Şeyh Efendi hakkında hüsnü zanla muamele edecek. Ondan sonra yani laf dinleyecek geldi dedi ki efendi hazretleri tabi hadimi hazretleri yazıyor bunu koca hadimi ben evleneyim izin fişerim ya mübarek dedi biraz bekle dedi falan. bir daha izin istedi bir daha izin istedi şey Efendi. ya dur dedi bu da izinsiz gitti evlendi ya evlenmek helal işte sünnet şu bu ya arkadaş tamam da sen şimdi nasıl istiare yapıp da uyman lazım şeyhe bağlanınca da uyman lazım bağlanmadıysan da kafana göre takılıyorsan bana ne ama Bihat ettin, söz verdin. E sonra gidiyorsun, soruyorsun. Bir de sana cevap alıyorsun. Aldığın cevabın tersine iş yapılır mı şimdi? Gitti, evlendi. Dört tane kız oldu. Dört kızın dördü de kötü yola düştü. Evet. Ondan sonra ya, yandı, yıkıldı, neler etti ama ya dedi Mevla bizim bilmediğimizi bu zata bildirmiş demek ki kerametiyle bizi men etti ama biz laf anlamadı. 13'ün yani şimdi e ben ne bileydim ne olacağını o zaman kimse ne olacağını bilmesi evlenmesin. Ya onu konuşmuyoruz. Özel bir konuyu konuşuyoruz. Yani tarikat işi nasıl bir şey biliyor musun? Tarikat tasavvuf mürüt mürsit ilişkisi Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam ilişkisidir. Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam konusunu güzel anladığın zaman orada bir özel konular var. Farkındaysan. Sokakta gördüğün çocuk öldürülür mü? Bindiğin geminin tahtası kırılır mı yani? Normal mi yani sizce? Ama Kur'an söylüyor bunu. Ne yapacağız şimdi? O zaman ledün ilminde o işin perde arkası bildirildiği için tahtayı kır. Çünkü neden? İleride eşkıyalar basacak. Korsanlar sağlam gemiyi alıyorlar. Ayıplı gemiyi. hadi git diyorlar. Ona ayıbı gösteriyor. Hakikaten ileride zaten korsanlar bastı gemi. Falan. Aman tahta sıkırık mırık. Biz bununla mı uğraşacağız? Hadi gidin siz Orada bir tahtanın kırılması o gemiyi kurtaracak. Ama sen bunu bilmeden ne koparıyorsun? Tahtayı diyorsun. Kıyameti koparıyorsun başıma. O zaman e şimdi ledün ilmi varsa bu zatta, burada arka plan olduğuna inan diyorsan bağlandın zaten. O zaman da itiraz etmeyeceksin. Bu şimdi normal insanlarla ilgili bir ders değil yani. Şimdi batıni hürmetler e, onları bir dahaki derste inşallah anlatırız. Yani zahiren hürmetlerle ilgili misaller verdik. Tacuddin Hazretleri büyük velilerdendir. İmam Rabbani şeyhinin halifesidir. İmam Rabbani şerikidir yani arkadaşıdır. Taciye isimli risalesi var. O risalede edepler, edepler, edepler. Onu İmam Nablus'u şerh etmiştir. Yani Arapça bir şerhi var bizde. Miftahül ma'iyye fi düstur tarika Tarikatın düsturları hakkında bir birliktelik anahtarı diye tercüme edebiliriz. O kitapta. Yani o risaleden nakletmiş Hadime Hazretleri. Diyor ki mürit diyor şeyhin bütün yaptıklarına Uymaması lazım. Ancak emrederse, yap şöyle dersin. yapmadı dediği şeyh efendi şöyle. Mesela namazda şeyh efendi ne oldu? Sola doğru eğildi biraz. Ya mübarek. Sen de işte şeyh efendi böyle yapıyorsan sen de sola doğru böyle dönemezsin. Niye demiş? Ali Ader Efendi Hazretleri. de olurmuş bu? Ben efendi de görürdüm o hali. Uzun uzun okuyorlar. Sen bir inna hatayı ne okuyorsun? Üç kere böyle yapılır mı? Bir saat okuyor adam. Bir saatlik kıraatta. Ha bir sağ ayağına alıyor, bir sol ayağını alıyor. Bu sünnette de var ama mesela Ravinekoğlu hatıratında yazıyor ki e, efendi babayı çok tak takip etmiş o mesele diyor ki bazen bir cezbe gelirdi diyor namazda ona diyor namazda bir cezbe hali gelirse diyor bir sağa sol bir haller zuhur ederdi. E sen şimdi Ali Aydır efendi öyle gördüm diye namazda böyle. ya bu sünnete muhalif. Fıkra muhalif sallanma arkadaş. Hep bizim şeyh böyle yaptı. Ama senin şeye gelen sana gelmedi ki ona manevi ne geldi ne cezbe geldi ne göründü bilmezsin ki e şimdi sen ona uyamazsın. Sana sallan derse o sallan. Dedi mi? E demedi. Şeyhin böyle yaptı ben de yapacağım. Öyle olmaz. Şeyhin makamı başkadır, hali başkadır, senin makamın başkadır. Herkes makamlı. göre hareket edecek. E, bu e, müride zehir olur, haram olur yani çünkü şerata uymayan bir iş. E orada o yapıyor, ya o yapıyor da, ne hikmetle yapıyor, ona ne özel bildirildi. Mesela Şahin Maksimena Hazretleri, yani da dağınlamanız için, ne dedi? Hanginiz ben dinlediğiniz için dedi, iki tane müridinden. Bir dans dedi ben dinlerim dedi ben yanlış bir şey söylesem de dinler O durdu dedi ki niye dinleyeyim ki dedi. Öbürü dedi ki ya ne dersen de efendim dedi. Madem bağlandık yapalım dedi. O da dedi git dedi şu adamın dedi evinden iki çuval işte mesela ne var içinde mallar var satılık eşya var e, giysiler kisveler bilmem neler onları aşır getir dedi. Çalmak yani. Allah Allah adam da evinde olmadığını biliyorlar. Oralar küçük yerler. Dedi ki tamam emredersiniz. Baş üstüne dedi. Gitti. Aldı. Aldı getirdi. Öbür dedi Allah Allah. Ne çıkacak buradan bakalım. Şu adam tabi çuvalları bulamayacak çıkacak mesele de. Hani bu sazın sesi ne zaman çıkacak dedi ya. O çıkacak dedi. Onun sesi sonra çıkar dedi. Hemen çıkmaz dedi. Adam tabi şey falan. O arada bir iki gün geçmedi. Adam geldi çuvallarını arıyor. Başbihazetleri dedi ki, ya mübarek dedi, hiçbir şey olmadı, hepsi sağ selamet, Allah şey, şey etse, Allah mallarını bağışladı. Bak bayağı da adamın maddi şeyi bozulacak durumda yani iki çuvallık mal ama adama göre bütün malı orada yani. E dedi, al dedi, falan adam dedi. Ya bu nasıl iştir efendi, Hazretleri elini öpüyor, ayağını öpüyor, şey yapıyor. Niye? Bir gece sonra hırsızlar duvarı kırdı, girdiler, evde olanları aldılar veya ne buldularsa aldılar, bu iki çuvalı bulamadılar. E şimdi Ledün ilminde yarın bu eve hırsız gireceğini bilirsen, adam da yok, cep telefonu yok ki adam arayasın gelsin falan. Sen o zaman dersin ki git bu adamın bu iki çuvalını al. E bu hırsızlık olmuyor mu Efendi Hazretleri? Yahu sana ne kardeşim ne soruyorsun? Git al dedim sana. Ha öbürü almadı. İşte o zat çok pişman oldu. Sonra o da tarikatta devam etti ama ben dedi çok büyük mertebeleri o... Acabadan, itirazdan kaybettim. Ne maneviyat atacaksın? Sonra o arkadaş, o dinleyen arkadaş, bir ilerledi, bir ilerledi, dedi. evliyanın başına geçti dedi. Ben dedi, biraz yarı yollarda kaldım. İtiraz etmeyeceksin arkadaş. Ha teslim ol, olurken dikkatli ol ben sana diyorum. Şerata uymayana uyma. Ama ledün ilmi varsa, adam dedi ki git şunu, şu malları al gel. Adamın haberi yok. Haberi yoksa da yok dedi yani. Ama adam bak geldi elini ayağını öptü yani. Hırsız her şeyi almış. Bunları iyi ki siz bir gün evvel almışsınız dedi. İşler işler başka işler. Tasavvufu her zahiri alimden, hocadan alacak halimiz yok. Her şeyi elinden öğreneceğiz. Şimdi mesela, mürit itikat edecek ki diyor, şeyhimin hatası benim sevabımdan. Hani hatasıyla, sevabıyla diyorlar ya şimdi Türkçe'de hep yanlış konuşuyorlar tabii bu. En kelli felli böyle adamlar konuşuyor. hatasıyla sevabı ile değil. Günahıyla, sevabıyla. Hatasıyla, sevabıyla. O sat. Yani bunlara lügat dersi de vereceğiz yani. Hata dersen karşılığı nedir? Savap, satla. Hata yalnız, savap doğru. Günah dersen karşılığı sevap. Sevap, mükafat, günah. Ha. Şimdi, şeyhimin hatası benim savabımdan, yani benim doğru yaptığımdan onun hatası, yani onun üç kıldığı benim dört kıldığımdan. Evladır çünkü makamı Allah'a irtibatı, söyle. öyle. Bende ihlas yok ki. Sekiz kılsam ne olur? Ha, bunu böyle bilecek. Ondan sonra sormazsa şeyhine nasihat etmeyecek. Yani böyle bir şöyle yapsan daha iyi olur, şu yanlış, bu doğru falan. Mesela e, ne diyor burada? Şeyh Nizamuddin Hamuş mu acaba bilmiyorum. Şeyh Nizamuddin Hazretleri diyor. Meşarik kitabı var. Çok büyük hadis kitabıdır. Meşarik ulen var, meşarik ulen var olacak. O kitabını şeyhinden okuyor. İşte şeyhinden ders okumak da zor iş. Işte. Şeyhi de çok görmemek de iyi bir şey. Çünkü edeberi ayetten sıkıntı doğup da yani bir ters zamana gelinip bir sinirlendirirsin o da çok kötü olur yani. Onun için az görüşmekte de edebi korumak bakımından daha faydalar var. E şimdi o şey efendi ders okutuyormuş. Şimdi müridi de ondan talep olunca iki iş çıkıyor. Hem zahiri hem batını. E, Nuskası çok şeymiş. Yani yazılar biliyoruz eskiden o yazılar ben bile şimdi okuyorum. Hani kitap basılıyor başında da El yazmasından bir iki resim koyarlar. Bak eski hali buydu, şu kütüphanede mevcuttur diye. O nüsha çok bozuk yani el yazısı. Şey Efendi zorlanıyormuş yani. Okumakta, o şeyde kendini yoruyormuş yani. Yazının zorluğundan. Nizamuddin Hazretleri, o da büyük zat. Ee, demiş ki şeyine, senin demiş, nüshan demiş yani, kitabın nüshası yani, kopyası diyelim, istinse hak Cidden demiş, çok galat demiş ya. Yani. İşte bak, şeyine şimdi konuşurken dikkatli konacaksın. Ya sen bozuk adamsın demiyorsun ama senin kitabın da çok bozukmuş yani. Nuska bozuk yani. Yazılar çok bozuk. İşte bu laflar edep ister. Demiş ki nuskan da çok bozuk demiş. İstersen demiş ben felancadan demiş bir nuska temin edeyim sana. Bu kitabın ondaki nuskası sahip demiş. Şeyh <gülüyor> Efendi kızmış. Biraz ağrına gitmiş yani. Yani Allah'tan İmam-ı Rabbani Hazretleri der ya mektubatına. Hey kurban olduğum Allah'ım diyor. Ne büyük Allah'sın öbür tarikatlarda çok imtihan yaparlar. Sen bizim şeyhlerimiz öyle bir getirdin ki diyor şeratın zayine kıl kadar ilk bir e, zerre kadar onlarda bir şey göremedik. Onun için imtihanımız olmadı. Kolay oldu diyor. Onun için Allah'a hamd ediyor. Ya şeyhimiz diyor gazaplı sinirli şu bu olsa veya şeratın zayine muvafık olmayan ledün ilminden hareketler yapsa biz anlamasak Yoldan da çıkabiliriz. Hadi be gitişine deriz falan. Yani Allah'a mı diyor? Hamd ediyorum diyor. Bizi imtihan etmedi. Ben şimdi ne kadar hamd etsem az. Ben bir efendi Hazretlerine rastlamışım ki yani Yedi yaşımdan beri. 5 yaşımdan beri de tanıyorum da. Çünkü oradaki camide doğru doğduk büyüdük. Ama yani desem ki ona, e efendi Hazretleri bu senin kitabın çok baskı hatası var ya. Ben doğru bir şeydim. Aa çok iyi edersinler bana. Bizim şeyhimiz öyle ya. denk geldi. Onun için Halil Efendi'ye diyorum ah ki de ona yetişseydim sonra diyorum ki ya o da çok sinirliymiş mineliymiş. Bir kalbimizi okur hadi çık gitme. derse bana ben ne yapacağım? Bize uygun bir Şeyh nasip etti. Efendi Hazreti Cemal sahibi ya, Gecemiz günümüz gerçi günlerce beraber olduğumuz, yan yana yattığımız, ama omuz omuza yattıklarımız oldu. Yer darlığından, ömreler, açlar eski dönemde yok böyle oteller rahatlıkla neler çektiğimiz. Yani ne gazap gördük. Ne sinirlenme gördük, ne bir şey gördük. Bir de ben çocukluğum da var, hepten çocukluğum var yani. Yedi yani yaş, sekiz yaş, abdest ibrini tutuyordu falan, bir de işine karışıyordum yani. Böyle, ya, bir kere gittim suyu almışım öyle, yedi, sekiz yaş, ne aminim, haberim yok. Buraya su değmedi gibi anlamışım. Böyle yıkıyor mu bari. Halbuki değmez mi yani de? Çocuğum da, gitmişim orayı kendim elimle böyle yapmışım. Hiç ne yapıyorsun demedi bana. Seneler geçti ama 20 sene mi 30 sene mi yakın bir zaman yani. Bir 10 15 sene evveldir. Demesin mi ki bana? Ben dedi ondan sonra hep buraya bir dikkatli yapıyorum dedi. Bu nasıl bir insan yani? Keramet arıyorsun. <gülüyor> Sen ne dinini unuttun ya. Ondan sonra yani efendim Hazreti işte kitapta gördüm. Ne gördün? Sabı Cuma sabah sabah namazında Secde Suresi ile Helete Alel insan Suresi okunması sünnet gördüm. O zaman kadar onu görmemiş mi veya amel edilmiyor. Tamam dedi. Bundan sonra amel edeceğiz. Başladı ondan sonra. tabii her gelen imanla cuma sabahıysa Tabii kolay değil iki sureyi birden bilmek onun her da birden okuyamaz namazda okumak da zor falan hemen sonra ama İhsan Efendi rahmetullahi İhsan Efendi geldi mi direkt kesin yani bütün Kur'an'ı okusun ama her da kuvvetli değil falan adama hemen sonra secde suresi de insan suresi biliyor musun şaşırabilir mi efendim o zaman sen geçme derdi hani ikram ederdi ama onu sorardı illa secde suresi insan suresi Hacini ben demişim ona e şimdi bana bir adam oradan bir şey ya hadis-i şerifte şöyle gördüm falan Nerede gördüm ben görmediğim şeyi be? Bu kadar de kitap okuyorum. Ben hareket çekerim adam. Ben, ben de o tip değilim esasen. Değilim de mesela. Misal veriyorum. Hani getir bakayım derim hemen. Teşekkür de ederim ona yani. Dua da ederim ona bir şey. Görmediğim bir şey bana söyleyene. Ama çünkü efenden gördüğümüz ahlak bu yani. İnsan kimin yanında yetiştiğine bağlı arkadaş bu iş. E sen şimdi bunun gibi niceler. Seppörüsmeyi 3'e bölerdi. Dedim efendi. Birinci katta vitrin tek İkinci dakika da kuilya gülsün, kuilya Tamam, Tamam. Başladı onu sonra devamlı. Bir gün bana bir şey dedi. Yap Ya yine amellerden mi bir şey mi? Ben de onu mu gevşek ettim? Bir şey etme. Ben ederim. Ben onun gibi değilim ki ben. Okuduğumun hepsiyle amel etsem evliya al duydum şimdi zaten. Dedi bana ki epey seneler geçti. Ben senin dediğini dinledim dedi. Sehbi İsper'in tamamını okuyorum. Sen dedi bu dediğimi niye yapıyorsun? Dedim efendilerim ben sizin gibi nasıl olayım? Siz her şeyi amel ediyorsunuz. Yani şeyhlerimiz elhamdülillah yani bizim tabi efendilerim bir tane şeyhimiz var. Allah başımızdan eksik etmesin. Bizi ondan mahrum etmesin. E, ama e, tabi ki bu naksi şeyhlerini kastederek şeyhlerimiz dedim. Yani İmam Rabbani de öyle dediğine göre kendinden gerisi için. Ondan sonraki ileride bizim okuduğumuz kitaplardan Silsilenin şerhlerini okuduğumuza göre, şeratın zahirine da muhalif bir şey, yani imtihan olsa bile, ledün ilmi olsa bile yapmamışlar yani. Nakşi tarikatının da farkı da bura, bura, bura, burada çıkıyor. Nakşi bendi tarikatının farkı biraz buradan çıkıyor. Özelde yani sana özel bir şeyde bile, seni bir imtihan edeyim bakalım falan, onu bile yapmamışlar yani. Çünkü görmüyoruz kitaplarda bunun önünü. İşte Amal Aksander Hazretleri yapmış mesela tabi o farklı bir şey o ama ne yapmış onu da adamın kovulmasına sebep yapmamış ama manevi mertebede bir duraklık olmuş onda tabi neden direkt teslim olsaydı çok iyi olacaktı çok iyi olacaktı şimdi bu Şeyh Nizamettin böyle demiş ya halbuki bu kızılacak bir şey değil. Ama tabii edep meselesi yani. Senin de kitabın çok yanlışmış ya deyince otomatikman biraz şey olmuş yani. Ama evliya Allah'tan sinirliler vardır. Gazaplılar vardır. Yani bu bir celal mertebesindedir. Yapar yani. Kızmış ona. Ne konuşuyorsun falan ne demişse ona demiş ona. Bu Şeyh Nizamettin Hazretleri bu da çok büyük velidir ha. <gülüyor> diyor ki ya bütün maneviyatım gitti. Diyor. O anda makamımdan düştüm diyor. Bir düştüm ama nasıl düştüm diyor. Koca Şeyh Nizamettin yahu imanımı da kaybetmekten korktuğum diyor. Baktım vesveseler arttı. Yahu dedik tarikatı bıraktık. Evliya olmağa uğraşıyorduk. Hepten dinden çıkacağız. Mu olacağız. İçimde bir muhasebeye girdim diyor. Ama nereden geldi bu iş arkadaş benim başıma? Sen eleni hocasıyım şeyhiyim. Niye böyle oldum dedim diyor. Düşündüm taşındım. Şeyh derste biraz kızdırdı. Ha bu zahiri ilimde de böyledir ha. Bak zahiri ilimde de böyledir. Kimden ders okuduysan ahını vahını almayacağız. Hocan, hocanın hocası bunlar çok önemli. Meratip var yani. Baban deden gibi. Baban deden gibi. Hani dedene yaptın da babana yapmadın. Dede hakkında hadis yok da babana hadis var öyle bir şey var mı? Baban, deden büyük baban çok önemli bir şey. Mesela Hacı Hasan Efendi Hazretleri var. Çaykara idi rahmetullahi. Sonra onun oğlu Yunus Bey diye bir hoca var falan. O Yaşar Nurlere takıldı. O sonra onun babasının yolunu tahrif etti. O itibar edilmez. Çünkü benden Türkçe namaz olur falan. Neler dedi bir zamanlar. Bir Ramazan'da modaydı bu Türkçe namaz işleri. Çok eski senelerdi. televizyonlar karıştırıp duruyorlardı. Onun babası yani Hacı Hasan Efendi. Soyadları Yavuz onlar. Büyük veliydi. Ben de tanımışım yani. Tanışmışım, görüşmüşüm. Bu mübarek zat çok hocalar yetiştirdi Çaykara'da. Çaykara'da o ders okuturdu, ofta hacı dursun efendi. İkisi bütün dünyayı yetiştirdiler. Çok icazet verirdi. Efendi Hazretleri'den bir kere rastladık yani. Cuma namazına Çaykara'ya inmiştik. Bir de baktık veya çıkmıştık işte alttan geliyorsan çıkmıştık, üstten geliyorsan inmiştik. Neyse indik sanki. Bayburt tarafından mı geliyorduk? Orada baktık hemen icazet okuyor, yani o cumada bile bir icazet, kaç talebi yetiştirmiş, vermiş, dolu. Çok münevver, nurlu, mübarek, gördüğüm en büyüklerden biriydi. Birisi müftü olmuş, çok müftüleri vardı, talebelerinden, o müftü de gitmiş, adını vermeyelim, tek partiye üye olmuş. O zamanki tek parti zaten, her şeyi ya, Kur'an'ı Muran'ı yasak eden parti. Müftü gitmiş, oraya olmuş, yani ben, ben falan, neyse. Şimdi tamam kızmış ona. Onu zaten işleri vardı ya yine hatanı benden naklederdim ya. E, şerata uymayan uymayan Müslümanla uymayan işler yapanlara rey verene demiş ya. Bir dua diyeyim, amin aminde bakayım. O da demiş buyur efendi Hazretleri Hacı efendi demiş. O da demiş Allah seni demiş rey verdiklerine mahşerde haşretsin demiş. Madem verdin amin dedi da. O da uyanık Çaykaralı durmuş. Amin dememiş. Hele bir durmuş. Demiş Hacı efendi niye bana pet dua ettin demiş. <gülüyor> Hacı ben demiş ki, e, dünyada onları destekliyorsun da, madem iyi adam değiller, sen de biliyorsun da, ne destekliyorsun onu demiş. Herkesi imamıyla çağıracağız demiş, ayet var. Kime tabi oldunsa? Yani ama o uyanmış oraya. Niye demiş bana, Hacı Hasan Efendi öyle biriydi. Şimdi ona da sistem falan etmiş yani, sen demiş niye böyle, Müslümanlara eziyet edenlere gittin, üye oldun falan falan, neyse o müftüye bir şeyler etmiş. Talebesi daha sen o müftü gidip, Tezvirat yapıp uydurup Hacı Hasan Efendi hakkında birçok dosya işte bana yaptılar ya kumpas aynı öyle kumpaslarla lan Hacı Hasan Efendi ifadelere mahkemelere çektirmiş mi? Şöyle diyor, böyle diyor falan. Artık dediğini veya etmediğini o zaman doğru dediğin de suç yani. Hacı Hasan Efendi Hazretleri bunu ben Mustafa Efenden duydum kefevi imamı benim hafızlık hocam Mustafa Kılıç hocam Hasan Efendi hocamızın abisi. Dedi ki, ben dedi bizzat şahit oldum dedi, bir açtı ellerini Ya Rabbi, bu adamla benim aramdaki ilim irtibatını kes! Şöyle yaptığı anda dedi, vaktini saatini tuttum dedi. O zaman havza adamı bir yerdeymiş o müftü. Dedi, o anda her şeyi unutmuş, kulu diyemiyormuş, ne akıl kalmış, ne beyin kalmış, ondan sonraki ömründe böyle selsefil olmuş. Yani akılsız vaziyette yaşamış benim hiç haklı almamış böyle yapmış kes demiş böyle ışığın kablosu gibi kes Çünkü ilim hakkı var ben de başıma geldi ya yani. hocaların bana dememiştir inşallah ben hocalarımdan hep dua alma çalışıyorum ama ben bir talebeme yaptım yani ben bir talebeme yaptım Çünkü ben o kadar hizmet ettim okuttum onları Kalkıp bana bayağı bir kumpasların içine dahil oldu yani. Yapmak zorunda kaldı. Hapisteydim. Hapiste de tuttu yani. Zahiren de tuttu, batınen de tuttu. Çünkü neden? Ben sana yapmıyorum yani. Niye? Sen benim talebem değilsin. Ha, cemaatim sana ayrı, sana da tutar da sana yapmıyorum. Ama ben 8 sene, 10 sene gençliğimi tüketmişim, size bir şeyler öğretmişim. Bu kadar para almamışım, etmemişim. Bu kadar fedakarlık babamın işine gitmemişim hayatımda. E ben bu kadar hizmet etmişken sen benim aleyhime kumpasa dahil olursan dahil olursan hak edersin. Yani. Ama tuttu. Ama tuttu. E ben Hacı Hasan Efendi gibi o anda tutturamadım da 3-4 senede tuttu yani. Tuttu. E şimdi isteyerek de yapmıyorsun ama yaptırılıyorsun. Mevla da bunu nasip ediyor zaten. Nasip etmezse de etmez. İhtiram şart. Hakkını saymak, hürmet şart. Kızdırmamak lazım. Kavkaya, gürülce, mücadeleye çekişmek mi? Hocan da olsa, şeyhin de olsa. Ne gereği var? Ne gereği var? Her konuşmanın üsulü var, üslubu var. Edeplen hareket edeceksin. Edeplen terbiyesizce. Aynı lafı konuşuruz ama sen bağırırsın adama, öbürü alttan alarak konuşuruz. Aynı lafı konuşuruz. Ona kızar, seni sever. Lafı söylemenin usulü edebi var. Anana babana da öyledir yani. Anan baban şerata göre öyle değil mi? Üf deme diyor. Üf deme diyor sana. Ayetle söylüyor sana. Anan baban senin bedeninin mürebbisidir. Hocan şeyhin senin ruhunun mürebbisidir. Ne diyor Ali i e, bu ruhtur, anındır hakkı tekrim. En büyük hürmet ve ikrama layık şeyhindir çünkü ruhunun babasıdır diyor. E hal böyle olunca sen üf demeyin denilen noktada böyle yanlış konuşmalar yapılabilir mi? Yani? Yaptığın anda. Kaybedersin. Evet. şey efendi diyor, öyle bir ben halimden korktum, imanı şeriden yani gavur olacağım acaba diye de korktum. Gittim diyor hanımına. Bu hacı annelerin bu işlerde çok devreye girdiği noktalar var. Ne gibi? Yunus Emre, Tapduk Emre meselesi. Öyle mi? Ne dedi? Git dedi, yat dedi yoluna dedi. Tapduk Emre Hazretleri zaten kötü görmüyordu. O dediği bastonlu şey derken böyle önüne böyle şey yapar hani bir şeye değmeyeyim diye. Tedbirli gider hani bastonu böyle şey yaparken sana değer falan. Orada kimsin der işte o zaman Yunus'um dersin. Hangi Yunus derse kaç dedi yani. Kaç dedi. Hiç. Arkana bakma dedi yani. Bizim Yunus derse dedi kapağına ayağına dedi. Nasıl bir formülü öğretmiş yani? ya yani Bunu işte <gülüyor> kitapta bulamazsın. <gülüyor> bu işleri. Bazı işleri kitapta bulamazsın. Şu kalpten kalbe yol var. ''Halîlâ kalbi kalbîyle el kalbi sebi'lâ'' Ve ne oldu? ''Bizim Yunus mu?'' dedi. Kapıldı ayağını. Kapandı ayağını. Şimdi bunun gibi e, hacı annelerde hünerler var. E, hatırları var. Çünkü eşlerine bu kadar hizmet etmişler. Şey efendiler de onları sayarlar, severler. Dolayısıyla o şefaatlerin aracılık demek. Şefaat aracılık demek. Aracılıkların faydası var. E, i̇şte e, ''Hacı anneye gittim'' dedi. O da şey Efendi'ye durumu arz etti. Ya sen belki kasıtsız kızdın ona ama bu adam çok kaybetti yani. E sen belki de bedduat medin ona o şey Efendi'ye. Kızdı. Kızması bile yetti yani. Şimdi sana bir hal veriyorlar, emanet ediliyor. Bu senin yani asli malın değil. Geri alınabilir. Haller emanettir. Makamlar bakidir. Bak makam durulacak yer. Halle makamın ne farkı var? 40 lugatta ehteriden tut, 40 lugatta bulamazsın. Haller var, makamlar var. Halle makamın ne farkı var? Haller, dönüp dönenler havilden gelir. Havil dönme demektir. Hal, o halden o hale döner. Yani şimdi feizli haldeyim. Bir de baktım, biraz sonra feizim kaçtı. Oluyor mu? Sana, bana oluyor benim. Benim bazı kılmakla namazımı bitiremiyorum, doymuyorum, 500 rekat olsa yorulmuyorum. Bazı da bir 12 rekatı zorlan. Tabii nefsi ağır gelirse daha sevap Tabii zorluyoruz, ediyoruz ama feiz olmuyor yani, akışı bulamıyorum. Bende oluyor. Zaten ben öyle feyiz geliyorum, gidiyorum, hiç haberim yok diyenler yani. <gülüyor> mübarek, ruhuna el fatiha sen <gülüyor> bat mısın, mısın, yani? Feyiz geliyor mu gelmiyor mu onu da bilmiyorsun. O zaman sen kadavra mısın dedi, yani, nereni kesseler haberin yok. O zaman senin menfezler hepten tıkalı yani. Senin menfezler, hani nasıl ki burun tıkalı, koku almıyor yani. Kulak tıkalı, duymuyor. Gözler katarak inmiş, görmüyor. Bu adam nasıl havası selimesi olacak? Şimdi bunun gibi sen feiz geldi mi gitti mi feyizli misin feyizsiz misin feiz çok muaz mı durum ne adama sorduğun zaman adam diyor, vallahi ben ne geldiğini anlarım ne gittiğini anlarım e şimdi bu nasıl bir şey ruh girdi mi uyanıyorsun ruh çıktı mı uyuyorsun veya ölüyorsun hissediyor musun tabi ki hissediyorsun ya yani. nasıl ki ruh girdi çıktı ben hissetmeyeceğim ya e sen burada feyiz de manevi haldir bu sana geldi mi gitti mi demek sende sifta yok yani başlamamış menfezler tıkalı Müfesler tıkalı. Şimdiki nasıl olacak adama narkozu verdin, komaya girdin, 50 saat ayılamayacak kadar ona göre ameliyat verdin. Buna ruh nerede? Gerçekte gidecek yer. Adam ne görecek artık? bekleki zamanı geçsin. Ayılmasına. E Allah muhafaza etsin. Bazıları hiç feyizden bile haberi yok. Feyiz sekine. Kur'an-ı Kerim'de onun karşılığını, Kur'an'da feyiz diye geçmez, sekine diye geçer. Yani ayetten bana bir delil getir dersen فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَ تَوْ Rasulü ve وَعَلَى Müminin. Allah sekine, huzur, feyiz, kalpleri, kalp huzurunu ne yaptı? Rasûlü'ne indirdi, müminlere indirdi. Mağarada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve indirdi, Hazreti Ebubekir'e indirdi, teveccüh etti. Bunlar hep ayetlerde sekinedir. Sekine demek, yatıştıran bir e, nur. Yani o bir tadılır, yaşanılır ama anlatılacak da çok bir şey değil. Ama sana bir, bazen ne gelir? Panik gelir, telaş gelir. Bunalım gelir, hani yerime de duramıyorum, kabıma sığmıyorum, içim sıkılıyor falan. Bir de ne var? Bir yatışmadır sekine, zaten sükunetten gelir. Sekine olduğu zaman sen ne yaparsın? orda sel gitse, cami yıkılsa sen namazı bozmazsın yani. Öbüründe sinek uçsa oraya bakarsın, buraya bakarsın. Uçak kalkmış gibi. Sineğe takip edersin, bana mı konacak diye. Ama sekine varsa, hani Evliya Allah'tan huşu edenler bahsinde ne geçiyor? Deprem oldu caminin arkası yıkıldı Önde kılan zaten haberi yok Giderken enkazda gidiyor Diyor ne oldu buraya Cami yıkıldı yani O kadar ses ve gürültüde ne olabilir Duymamak mümkün mü Ama namazdaki sekinet işte Öyle bir yatışma var ki onda O onu duymuyor ne gibi İşte komaydaki adamı e, Ne yapamazsın Orada e, yoğun bakımda dururken Hastane yıkılsa o yoğun bakımdan kalkmaz Zaten yoğun bakımdan kalkacak olsa Yani, bitkisel hayat dedikleri bilmem ne durumlar var ya O yoğun bakımdan kalkacak olsa Zaten o zaman herkese bir gürültü çıkarırlar Acaba kalkıyor mu diye denerler yani e, Deprem olsa o duymaz çünkü Neden? Normalde kalkıyorsa zaten kalkar adam Ne balık kalacak oraya Demek, hisler dumura uğramış yani onu orada Uyuşturulmuş meselesi Feyiz de aynıdır, geldi mi gitti mi E sen uyuşturulmuşsan E niye uyuşturur beni? Ya illa içki uyuşturmaz İlle esrar, eroin, afyon Morfin uyuşturmaz. Ne uyuşturur? Haramlar uyuşturur. Mesela ne diyor? Efendi Hazreti çok okurdu bu beyti. Farsça bir beyti. Eğer mesli numudi, her haram çun şarap an zaman malum geldi. Dercihan, mest, kist, huşyar, kist. Peki, hoşyardır, emcelidir Hoşyar kist. Arapça kadar kuvvetli değilim, Farsça'yı çok bilmem bir şey bilmem yani. Onun için. Ama hoş yar olabilir, hel, gözlü hel olabilir. Yani diyor ki eğer şarabın sarhoşluğu belirdiği gibi bir adamın üstünde her haramın verdiği sarhoşluk da şarap gibi açığa çıksaydı o zaman sokakta görürdünüz meskin, yani sarhoş kim, ayık kim. Ne demek? Şimdi sarhoş bir tane oldu mu herkesin gözü ona çarpıyor değil mi? Arabalara vuruyor, yalpa yapıyor, şudur budur. aa sarhoş diyor herkes. Hatta padişoluk çocuk korkar kaçar sarhoşlar. Deli gibi bir şey olur, aklı yok ki. Şimdi Ama zina edenlerin de öyle sarhoşluğu çıksaydı? Faiz yiyenlerin de çıksaydı? kıymet edenlerin de çıksaydı? Sokağa bir bakarsın herkes yalpalıyor. Düz giden adam kalmamış. Terse giden Laz gibi. Hepsi terse geliyor derdin. Çünkü neden? Her haram adamı sarhoş eder. Ama şarabınki dışta belli eder, diğerleri ruhta belli eder. Ruhta belli edince ne olur? Zina yapan adamın feyiz gelir gitmez, gelmez gelir, az gelir çok gelmez. Adamın haberi olmaz. Namaz da kırsa haberi olmaz. Zina yapıyor çünkü. Bir adam faizliyorsa, dumura uğradı. Ruhun bütün gözenekleri tıkanmıştır. Tarikata gir, ondan sonra sabaha kadar seyir 50.000 sülük 50 bin çekiyorum. Ne çekersen çek. Çünkü senin menfezler tıkalı, ruh tıkalı. Kalp, ruh, sıır, hafif, latife çalışmıyor ki. Komadasın da, sarhoşsun yani. Ne, ne yapıyorsun? Sarhoş. Sarhoşun namazı var mı? Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Tasavvufi manası ne? Aklınız başka yerdeyken, kafanız orada buradayken, huzur yokken, sekinet ve feyiz yoksa, namaza yaklaşmayın. Ne demek? Kendinizi toplayın. Kendinizi toplayın. Kimin huzurunda durduğunuzun farkına varın. Bir toparlanın, ondan sonra namaza yaklaşın. Tabi biz o manada... Namaz geçer biz toplanamayız. Onun için biz yine vaktinde kılalım ayrı dava. Çünkü biz kalbi kafayı toplayana kadar öğlen namazı geçebilir. İçinde girer. Bizim sarhoşluğumuz kolay ayılacak bir sarhoşluk değil. Gözenekler tıkandı, menfezler tıkandı. O zaman adam anlamıyor. Niye anlamıyor? Efendim bu adam sana fez geliyor mu anlıyor musun? Mesela ben az çok bazı menfezlerim açık ki, Şimdi benim de tüm menfezlerimi bilmiyorum bazı latifeler çalışmasa feizli halimi feyizsiz halimden ben ayıramam nereden anlıyorum feyizliyi feyizsizi ben kendimde Feizli halimde bir namaz 10 rekat 100 rekat 1000 rekat doymam veya dua veya zikir saatlerce yorulmam aynı ayak üzere dururum çünkü feyiz gelmiş yani o feiz beni ne yaptı mesdetti Allah'ın huzurunda olduğumu farkına vardırdı o nurdan nurakark oldum, müstehrak oldum. Ne olacak? Ben bunu yaşadım ha! Yaşamayan biri olarak konuşmuyorum. Çünkü neden? Bir zaman da gelmiş ki o gecenin namazı, nafilesi, bilmem nesi, 10 rekat, 12 rekat, ben o 10-12 rekatta yani zorlanmışım yani. Bazen nefesim kesiliyor yani. Hani çok yemekten, şişmanlıktan değil. Ama bunalımlı kılıyorum yani. Harekete tamamlayayım diye kılıyorum. Bunu da yaşadım. Bazen bulmuşum 50.000 bin çeksem Vakit geçmiyor. Bir de bakıyorsun 5000 kelimeyi i tevhid 50 kere saate bakmışım. 20 kere saate bakmışım. Niye? İşte ne kadar oldu? Dolacak mı? E şimdi bu iş mi? Feyiz gelen adam öyle saate bakar mı? Bir murakabe yapacaksın. Bir buçuk saat. 5 dakikada bir saate bakıyor. Bir buçuk saat. E zaten bir buçuk saatte 500 kere saate baktın. Gözünü açtın kapatın. Murakabe mi kaldı arkadaş? Feyiz gelen adam bir kere gözünü açar mı yani? Bir buçuk saatlik murakabeye oturuyor adam. 5 saat daha yılıyor. Çünkü neden? Kaplaması lazım halin seni. O kapladığı zamanda da senin ondan bundan oralı olmaman lazım. Ön safta kim var? Arka safta kim var? Yandan kim geçmiş? Sana ne yani? Feyiz gelende alameti nedir? İşte budur. Bu, hiç bu şeyleri fark etmez. Etrafında dönen dolaplar fark etmez. Mevla ile arasında irtibatı kurmuştur. Hani Hurşit Efendi'nin rahmetullahi ta'firine fişi tak derdi. Kalbi içinde motor derdi. Motoru çalıştır derdi. Yani çalıştıktan sonra Teklemeyecek şekilde çalıştıracaksın ki Durmasın ikide bir Çünkü kalp de öyle tekledin mi kriz geçirirsin Maneviyatta da arada bir böyle Karıştırırsan işi teklersin Tam düz gideceksin bu işte Sadakat ya yani, Dürüstlük, samimiyet, muhabbet Ufak bir şeyler olur, tövbe devam edamet, pişmanlık Ne diyor? Efendim Güçtür kati hakkın yolu Dergahı hem gayet ulu Sıtkı ile olmazsan kulu, etmez yolu asan sana. Yani Allah'ın yolu çok güç bir yol. Hele ki tasavvuf manevi merhaleleri aşmak, en tehlikeli geçitleri geçmek, nefiste şeytanla vesaire. Bu mücadelede yolculuk zordur. Efendim sen, güçtür katiye hakkın yolu, dergahı hem gayet olur. Çünkü çok yüce dergah arş, sidretü münteha bile geride kalıyor. Ruhani mirat yaptığın zaman Mevla'ya vasıl oluyorsun. Vasıl İlallah, Arif-i Billah çok büyük makamlar. E bu noktada dergah gücü ulu olunca ulaşım zor olur. Yani yolda engeller çok olur. O zaman ne olacak? Samimi ve dürüst kul olmazsan yolunu sana kolay etmez. Bir defa sadakat. Dürüstlük, samimiyet, teslimiyet, İç ve dıştan bağlantı itiraz yok, sevgi muhabbet doruk noktada anayı babayı karı çoluğu, çocuğu geçmiş mürşidine karşı yarasa sen baş mürşidimize karşı sallallahaleyküm ha o zaman sen erişirsin Velakin aksi takdirde mevla sana bu yolu kolay etmeyecektir o zaman ne dedim halle makam arasındaki farkta hal havilden gelir. Havil dönmekten gelir. Seneye havil denir çünkü döner hep. Devamlı sene değişir. Havil hal halde durulmaz. Bir feizle hal olur. Best hali denir buna. Vallahi bizu ve Allah kabz eder, best eder. Tabii bu rızkını genişletir, daraltır. Ama tasavvuftaki manası ne? Feizini açar, bazı da ruhunu sıkar, feizini daraltır. Kabuz hali, best hali. Kabuz işte karnında kabuz oldu, mu çıkamıyorsun da sıkışma demek. İçeride sıkıştı. Kabus hali, best hali. Halle demek döner. Onun için fezden sonra fezsizlik gelebilir. Bir fezsizlikten sonra da acayip bir fez niler ma gibi de akabilir. Ama makam makam ikametten gelir. İkamet ne demek? İkamet adresi yani durduğun yer. Makama geldin mi makamda kalırsın. Onun için dönenler nereden dönmüştür soruyorlar. Cüneyd Bağdadî Hazretleri ne buyurur? Ma'ra raca, raca illâ minet tarîk. Dönenlerin hepsi yoldan dönmüştür. Yani makama ulaşamamıştır. Ve ben masaleli ağıracağım. Ulaşan ise asla dönmemiştir. Ulaştıktan sonra dönmez. Canını verir dönmez. Çünkü buluyor. Bulduktan sonra ermiş. Hani ermiş derler evliyayı. Ermiş. Maksadına ermiş. Daha ne arayacak? Ondan daha ileride cennet de ondan ileride değil ki. Allah'a ulaşma makamından daha ileride değil ki cennet. Çünkü Allah'a ulaşamayan Müslümanlar da cennete giriyor. Normal Müslüman. Tarikat mertebelerini geçmeyen zahiri Müslümanlar da cennete giriyor. O zaman demek onun ulaştığı şey cennetten ileri bir şey. <gülüyor> Cenneti methediyor ediyor ama en ufak rızam cennetten de büyüktür diyor Kur'an-ı Kerim. O hoşnutluğun e'la mertebesine ulaşıyor. Tabii ki razı olmadığı kulunu cennete sokmaz. Razı oluyor da cennete sokuyor. Ama rıza var, rıza var. Her beş tane oğlum var. Ya hepsinden aynı mı razısın? Hepsinden razı olsan bile. Onun için Eren, vasıl olan daha geri dönmeyecektir. Onun için Evliyaullah'tan bazı ne demiştir? Evvelü men rani sâre ha haa, men rani sâre beni gören sıddık olur demiş. Ha ilk baktığında bana inanır, teslim olur, sıddık olur ama sonra beni araştırmaya başlar, karıştırmaya başlar, benim mücadeleye başlar, kendi doğrularını bana Kabul ettirme Uğraşır benle, o da zındık olur demiş yani. Bak şimdi sıddık olmak da var Zındık olmak da var Neden? İnandın, güvendin, teslim oldun İttiba edeceksin Ama ondan sonra şerata Şu da olabilir Eğer diyor yapamayacağını anlarsa ya Ben Bağlandım ama arkadaş şeradın zahine Muhalif işler görüyorum e, Ben de bunun manalarını veremiyorum Kalbime falan da anlatamıyorum İtirazlarım başladı o zaman sen dilden itiraz edip uğraşma diyor. Ama sen gidersin. Dersin ben bir atımı geri alabilir miyim? Geri almak istiyorum. Ben bazı tahammül edemediğim şeyler var. Hakaret etmezsin. Bağırıp çağırmasın. Kavga gürültü hizmeti Müsaadeyle, edeple. Tamam. Bir zamanlık birlikteliğimiz oldu. Geldik gittik. Derstir, sohbettir. Ama ben şimdi izin istiyorum. Müsaadeniz. Müsaade sizin konuyu kapatmak lazım. Çünkü bazen de hakikaten insanın Yanlışlıkla bağlanır sonra meşrebi tutmaz. Ama ben burada neyi diyorum? Şeriatın zahirine muhalif işler görüyorsan kadınlara el öptürmek gibi karı erkek karışık zikirler gibi falan böyle faiz yemekler gibi haram yemekler gibi bunlar bunlara zaten asla bağlanılmaz. Ben sana zaten e, kaç dersi evvel 40 kere anlattık ki sünneti edebi terk etmeyecek dedik. Haram mekruh işlemeyecek dedik. Bunların dolu alametini koyduk. Sen böyle rastgele gitmiş bağlanmışsın. Zaten öyle bağlanmanın biat da sayılmaz ki o. Çünkü istişaresiz biat etti. Hadis-i Şerif ne buyuruyor? Teketekte okudum o Hadis-i Şerif'i. Kim diyor bir biat yaparsa min meşveretin, istişaresiz danışmadan, araştırmadan biat yaparsa ne onun biatı sahiptir ne de biat edilenin bi geçerlidir diyor. Çünkü meşveret lazım. Meşveret ne demek? Emrum şura beynav işlerini aralarında meşver ederler. meşvere istişare kimle yapılır? Ev yapıyorsam gidip e, kasaplan yapılmaz herhalde. Mimarla yapılır o zaman her şeyini eliyle istişare yapınca sen zaten ben bu şeye bağlanayım mı dediğin noktada istişare şartı devreye giriyor biat edeceksin peki istişare şartı devreye girdiği anda o istişareyi kimle yapacaksın? zahiri ulema ile eliyle yapacaksın helal belli aram belli o zaman o istişareden buna uyulmaz çıktıysa zaten uymayacaksın ama sen bizim hanım gitmiş hanıma dün gece evde neler olduğunu anlatmış diye gittin bağlanıyorsun hiçbir şey araştırmadın yani böyle araştırılmadan bağlanılır mı? Ama istişareni yaptın. Doğru çıktı. biatını yaptın. Ondan sonra tabii ki imtihan etmeseler sana acı salar ta iyi olur ama oldu ki bir imtihanı da ettiler. Burada itiraz etmemek lazım. Ama velakin onların kendi yaptığı işe de ittiba etmemek lazım. Belki kendi makamıdır, halidir. Benim anlamadığım ona bir şey bildirilmiş, bana bildirilmemiş. Bir şey denmiyorsa karıştırmamak lazım. Bir şey sormadan konuşmamak, söylememek lazım. Bunları bir araya getirdiğinde allah Teala seni muhafaza eder. Evet. ve اَحْتِرَامُ الْبَاطِنِ Peki kalbi ve batını ihtiram hürmet nedir? فَاَوَىَ اَنَّ كُلَّ مَا يَسْمَعُوا يَكْبَلُونُ فِي الظَّائِفُ لَا اُنْكِرُوا fil الْبَاطِنِ Kalbin hürmeti şudur. Sen şimdi ne yaptın? Efendim, ee, Şeyh'im dedim bağlandın. Peki zahirde bir şey diyorsa dediklerini, nasihatlerini, sohbetlerini neyse kabul ettin mi? Hani öyle dedik ya zahire göre kabul edeceksin. Tamam ettim. Ama kalbin kabul etti mi? Kalbin kabul Şimdi yemeği yiyorsun. Yemek kolay. Hazmuz o. Şimdi her yiyen hazmedemiyor. O zaman zahirdeki ihtiram yemeğe benzetelim. Batındaki hürmeti de hazma benzetelim. Yani senin kalbin bunu kabul etti mi bu sözü? İçine sindi mi Türkçe lafla? Ha? Sen şimdi lafi olan ne hareketinle ve la kavlen ne sözünle ne yapmayacaksın? Zahirde kabul ettim dediğini içinden itirazla karşılamayacaksın. Vesveseyi konuşmuyoruz. Vesvese gelir gider. O Allah hakkında da geliyor. Vesveseyi konuşmuyoruz. Bu vesvese değil. Ama içinden de kabul ettin mi bakalım? Edeceksin. Etmiyorsan lela yüktese ve bin nifak? O zaman Münafıklık alametiyle damgalanmamak için kalben de kabul etmen lazım. Peki, e kalp benim elimde değil ki arkadaş. Ve ilem gücün yetmedi. Yani zahiren susuyorum ama kalbim bu işe mana veremiyor. Bu nasıl iş diye. Şimdi olmadı mı arkadaş? Oldu. Benim başıma gelmiş işler var. E ben efendi Hazretler neyini kabul etmeyeceğim? Kabul etmediğim bir şey yok ama özel bir konu oldu. Bir adama bir şey verilmiş. Bir hal Teşib hali, şu hali, bu hali. E şimdi ben zahiren, zahiren de ben söylerim. <gülüyor> ben öyle de bir huyum var. Yani çünkü benim Efendimiz anlayışlı olduğunu bildiğim için. Bir noktaya kadar getirdik bir mesele çıktı. İhsan Efendisi var, Resul Efendisi var, Bayram Efendisi var, var, var, var, Halit abisi var. Toplandık. Heyetin alası Hasan Efendisi var, İhsan Efendisi var. Yani heyeti ala. Hepimiz kararı verdik mi? Gittik efendi. Dedi ki bu adam bu işe layık değil. Dediler, hocalar. E Sonra efendi bir şey anlatıyor, öbürü bir şey anlatıyor. Efendinin arkadaşları. Şimdi ben orada çocuk diyeyim? ama neyse. O, onlar da beni adam yerine sayıyorlar ama o zaman da. Geldik, geldik, geldik. Şimdi hepsine efendi hazari. Dedi ki sizin inanmanıza gerek yok. Ben buna inanıyorum ama sizin tarikatınıza zarar vermez. Kabul etmeseniz de olur. Falan, falan, falan. Ya mektubatta şöyle, keşifte şöyle. Her şeyi anlatıyoruz yani. Kitaba <gülüyor> uymuyor gibi görünen bir durum var. Zahirer. Dedi ki tamam. Çıktı. Herkes çıktı gitti. Ben kaldım şimdi. Sen dur dedi bana. Onlara dedim ki dedi bak bu işe inanmanız şart değil. Siz inanmasanız manen kaybetmezsiniz. Yani zarar etmez. Ben size gönül koymam. Sen inanmaya mecbursun dedi. Tamam efendim. Bitti. Çünkü zahiren konuşacaklarımızı konuştuk. En yüksek heyetle konuştuk. Ama bu noktada inanmaya mecbursun dendi mi? Bitmiştir. Peki böyle bir imtihan, imtihan ama o imtihan devam etti. Etti, etti, etti. Ne kadar etti? 25 sene etti. Şimdi ben başıma gelmiş. O sefer ne oluyor? Kalbende kabul edeceksin. Ha o noktada kabul ettim işte ben. Sen inanmaya mecbursun dediği anda baktım ki kalbimi kabul etmiş. Bitti. Çünkü eğer diyor kalbim kabul etmiyorsa, zahirende susuyorsan münafık alametiyle damgalanırsın bundan dolayı iki yüzlülük hani dışın başka, için başka hesabı yapmamak için ama peki benim kalbim kabul etmeseydi durumu var yani kalp elimizde değil Allah'ın elindeyse o zaman yetrugus sohbettehu o zatın yanına gitmeyi bırakır diyor ne zamana kadar ilahen yuvafika zairu batinehu içiyle dışı birbirine uyum sağlayıp kalben kabul edene kadar sohbetlere gitmemesi lazım çünkü tehlike artar diyor ya, ilaçlara bak Hastalığı bilmezsen teşhisi koyamazsın, tedavi yapamazsın. Herkesin böyle tarikattan intisabet ettiği şeyhi var, vekil var, halife var. Bin türlü insandan irtibatı ve münasebeti var. Ama İmam Gazali Hazretleri bunu 900 sene evvel yazmış. Yani burada bu usuller yeni koyulmadı yani. Tarikatlar dinde uydurma bir şey değil. Hepsinin usulü, adabı, mürşitle adabı. Bak, İmam Gazali dünyanın başında yani bu ümmetin başında Beş yüzlü falan. Yani şimdiye göre 9 sene olmuş. Çünkü inkar diyor feyzin kapısını kapatır. Eğer kalbinde bile bu nasıl iş ya? Bir şey diyemiyorum ama ben bu işten bir şey anlamadım. Varsa feyiz kapısı kapandı. İşte demin dedim ya feyiz geliyorum gülüm, sen diyorsun ki bir şeyden haberim yok. İşte menfezler tıkandı. Bir şeyden tıkanmış. Peki şeye itiraz ettin. Kalben bir sıkıntı yaptın. Bir işine man mana veremedin. itirazından kapı kapandı. Eğer diyor ee, bu İçinde o inkar ve itiraz var iken, sabaha kadar kılsa, akşama kadar dursa kafasına alnını çatlatsa, feyiz alacağım diye, asla şeyhın nurlarından zerre kadar zıyalanamaz. Çünkü neden? İnkar, itiraz var. Bu itiraz tehlikesi çok önemli. avariful Maarif Marif kitapların padişahı, tasavvuf üzerine yazılmış en ilklerden İmam Sühre verdiğin kitabı, İmam Rabbani Hazretleri'nin bile hiç bırakmadığı, okuduğu, okuttuğu kitap. Avarifül Marif. Bunda okumamız lazım esasen onu ya ders yapmamız lazım, milletle ders yapmamız lazım. Yani Manoppani çok az kitaplar var. Hiç bırakmadığı mesela. Bir Avarifül Marif diye geçiyor. Evet. Ne diyor onda İmam-ı verdi. Ve men kâle üstadı la la yuflü ebede. Üstadına yok diyen ebedi felah bulmaz. Allah da ona yok der. La diyen la olur diyor yani. La yok diyor yani. Edep, saadat ile, saadat illa Efendimizin soyundan seyit olması demek değil. Bu pirler yani. Piran efendilerimiz, meşayit ikram hazaratı, tabi ki. Bunlara karşı gösterilen edep, içten ve dıştan olmalı ve bu edeberi ayet yübelli usahibu ile deracati ve kemalati sahibini ne yapar? Derecelere ulaştırır, kemalata uğraştırır, yüksek makamlara ulaştırır. Ama efendim, kendisini terbiye etmek üzere bağlandığı zaata karşı edebini gözetmeyen, hürmetini, tazmini terk eden kişi onun bereketinden ve feizinden mahrum olur. Evliya Allah'tan biri şöyle buyurmuştur. Ma'a salemen ve bil edebi. Ulaşan her kişi Allah'a kavuştuysa edeple kavuşmuştur. Ve ma'a salemen sakata illa bi terk-i edebi. Allah'ın nazarından ve manevi makamından düşenler ancak Hallerini kaybedenler, edebi terk ettikleri için düşmüşlerdir. Edebi terk ettikleri için, edeb çok. Ne dedi? Evliyaullah'ta yine, Bestami Hazretleri misafir geldi, kim geldi? Belki de Ebu Turab-ı Çok büyük veliler ama bu da Ebu Turab-ı Allah Allah Allah! Sofrada yemek yiyorlar, müridin birine dedi ki gelmişti yemek getiriyor götürür dedi, dedi sen diye. Dedi ki, oruçluyum, dedi. Dedi ki, evladım, dedi. E, şimdi onun nafile oruç, yani. Tutarsın, hani bozunca tutarsın. Vacip olur, hani. Tutarsın, dedi. E, Ye, dedi bizler. Yok, dedi, bozamam, dedi. Koca beyazıt bestamiler, bu turabı nakşebiler var sofrada, ya. Bu daha sofu biri çıktı şimdi. Ondan sonra... Hatta orada bir evliya vallattan bir dedi, bir senelik orucumu sana, dedi, sevabını hediye edeyim, dedi. Öbürü birkaç senelik, falan. İmtihan ya bak şimdi. Yok dedi ben dedi bu niye şey ettim dedi ya falan şey. Koca bez bez tahmin. bir günlük orucunu verse ben gittim tuttum götürdüm zaten. Yükümü aldım gittim ya. Hayatımda öyle bir şey tutamam. Bir kere onun gibi Allah diyemem yani. Sultanul Harifin yani Allah bilenlerin padişahı ya. Tam o arada bir şey oldu. Yine birisi ısrar mı ediyordu? Ne diyordu ona böyle bir devû men sekata min aynillah bez bez Allah'ın nazarından düşen adamı terk edin. Yani şimdi bir nafile oruç meselesinden geliyorsun. orada o kadar meşayih, evliya var. Evladım sen de yani hizmet ediyorsun. Getirin biz de hani şey oluyoruz. Sen de ye demişler. Berekettir yani. Sen kalkıyorsun oruç harekettir. İşte demin değeyim seccade içerme meselesi de. Şeyin önünde nafileler, şunlar bunlar fazla kılmalar. Senin makamın ilk. Git, git gizli hücrende kıl, odan da kıl ya. Burada sana dediler yani her zamanın münasip ameli var ya. Burada Allah'la bereket için orada bir lokma yemek, belki senin bin senelik nafile orucundan eftaldir. Çünkü bu Ramazan değil, far değil. Yine vacip oluyor zaten, tutarsın. O kadar sevap bağışladılar. Bak, tut, bozmam diye. Ne dedi? Allah'ın nazarından düşen adamı terk edin. İşte düşenler ancak edebi terkle düşmüştür. Yani bu yol çok ince bir yol. Bu kapıda gelinlik zordur derdı Efendimiz aleyhisselam'a. Yani artık ancak Allah'a yalvarmak lazım. Onun için yani Mevlana ne diyor? Ez Huda'yı yim tevfiki edeb bir edeb mahrum keşt ez lutfirab. Rabbimden edebe beni muvaffak etmesini niyaz ederim çünkü edebe yahut etmeyen Rabbim lutfundan mahrum olur diyor ve niyaz ediyor. Çünkü Edep denince münasip davranış diyelim Türkçeye. Münasip, yakışanı yapmak. Yakışanı yapmak. Şimdi gökler bir nizam ve edep. Güneş kendine göre takılsa doğsa, ay kendine göre gitse gelse, gezegenler şey olsa alt üst olur. Sana bir nizam ve düzen kurulmuşsa o düzene uyacaksın. Kürlün fi felekin yesbaun diyor. Hepsi gezegende yüzüyorlar diyor. Aşan var mı? Taşan var mı? Erken doğan var mı? Geç batan var mı? Mevsimle ırmaklar, dereler herkes işini yapıyor kardeşim. Sen edep, edep, edep Mevlana çok bu, bu hususta çok durur. Yani Kur'an'ın, şeriatın, sünnetin tümü edeptir. Haddini bilmek, yerinde durmak, söz dinlemek, nizamı, düzeni bozmamak allah Teala'nın kurduğu düzeni demek istiyorum. Yoksa laik düzeni, bilmem ne düzenini, ateist düzeni, bilmem ne düzenlerini, konuşmuyorum dünyadaki gavur düzenlerini. Allah'ın kurduğu bir nizam, bir düzen var. Bu düzeni bozmayacaksın. Onun için... E, yani Hz. Mevlana ne diyor? Onu, e, yani felekler, melekler, devranlar, gezegenler hepsini sayıyor sayıyor da, e, Kur'an-ı Kerim'i de sayıyor, ayetleri sayıyor. Ayet ayet hemek imanı Kur'an edep. Kur'an'ın bütün hatlerine bak diyor, hepsi edep diyor. Çok bağırma diyor. Sesini çok kısma diyor. En çekki ötü ses merkep sesidir diyor. İşte ben çok hızlı yürüme diyor. Çok da geri kalma diyor. Çok uzanma diyor, kibirlenme diyor. Şunu yapma diyor. Anana öfleme diyor, babana şu. her şeyine koymuş edep, edep, nizam, düzen, alışveriş yaz diyor. Kaydını altına al, o inkar eder sonra diyor. Şahit tut diyor. Her şeye bakıyorsun. Usul ve adat. Buna riayet etmediğin zaman yanıyorsun. Ben kaç tane şey senetsiz ve yazısız olduğu için kaç tane emanetimi verdiğim adam inkar etti. Şu anda dünya kadar maddi manevi zararım var. Niye ben o yazıya riayet etmedim? Yazıyı iyi saklayın diyor. Sen ben yazıyı niye iyi saklamadım? Şimdi bakıyorum, dünyada maddi olarak zarar ettiğim, kazık yediğim ne iş varsa yine Kur'an'ın edebine okumamaktan Yazın dedi yazmamışım. Şahit tutun dedi tutmamışım. Tedbir alın dedi tedbir almamışım. Vesaire vesaire vesaire. Kime sızlanacağım şimdi? Ancak kendi kafama diyorum. Bir de ahiret işlerinde böyle çıkarsa tam yanacağız gitti yani. Hadi dünya bir şekilde telafi edilir. Ahiretin hiç telafisi yok. O zaman edep. Bu yollar geçilmiş, denenmiş, aşılmış Allah'a vasıl olanlar olmuş. Mevla'ya ulaşılmayan biz zat ki. Mevla, en iyi buyla bana yönelin diyor bana gelin diyor. Bana kavuşun diyor Kur'an. Fefirru ile Allah bana kaçın diyor bana koşun diyor. Firru, firar firar her şeyi bırakın bana kaçın diyor. Nasıl yangın var kaçıyorsun bir yere? Selametli çadıra veya bir güvenli bir yere kaçıyorsun yangından. Her şey yangın gibi diyor. Bütün dünya masiva diyor. Tanım zikrime kaç. Bana ulaşın diyor. Peki tamam. Ulaşanlar olmuş mu olmuş? Yollar denenmiş mi denenmiş? Mürşitsiz gideyim dersen diyor bütün ibadetleri yaparsan gece gündüz çalışırsan 400 senede vasıl olursun diyor. 400 sene hesap yapılmış. Ama bir mürşitle, bir yollan, nispetle, e, feiz yansımasıyla vesaire vesaire rabıtası, murakabesi kolaylaşır bu iş diyor. Bir anda vasıl olanlar da var. Hatta öyle bir makam var ki bir bakışlar şey diyor. Yılana vermiş Allah bu hasil. Yılana. Ve eskıta'nül hebele. Ne diyor hadis-i şerifte? İki şeyli, iki çizgili yılanı öldürün. Yüktür-ü iki böyle çizgili şey olan özel bir yılan, ve ebter, kuyruğu kesik olan, bunlar feynnevma hadis, sahih hadis, feynnevma yestes kıta'nil haber, hamileye düşük yaptırırlar. Yılanın bir yılan var, öyle bir bakışı var, hamileye düşük yaptırıyor. Hadis sabit ve dünyada da olan bir şey. Peki, yılanın nazarına, bakışına veya kaplumbağanın yavrusu yetiştirmesi bakarak böyle terbiye eder, bakar, bakar, bakar, bir sonra çıkar şeyinden, kabuğundan yumurtaya bakarak nazarıyla bunlar hep e, şeyde evren diyorsunuz siz şimdi. Kainatta yaşanan şu anda şeyler. Yani kaplumbağanın bakışında bir tesir var. Yılanın bakışındaki tesiri kabul ediyor. Yılanın bakışındaki tesiri kabul ediyor. Gözü hassesini bozar. Bir yılan var şöyle bir bakışla adamın göz görüşünü alıyor. E göremiyorsun daha. Hadi şerif diyor. Onlara uzak durun katledin. Şimdi yılana bu hasseyi veren mürşid Kamil Allah'ın halifesi Yeryüzünde halife yaratacağım buyuru Allah'ın halifesi konumundaki bir mürşidi Kamil peygamber varisinin bakışının içmiyordu Onun için Seyyid-i Ahmet Medevi Hazretleri Kaddesallâhu sürruhu Mürit gelirmiş Ona bir bakarmış Mürit onu göremiyor çünkü devamlı peçeli durur Öyle bir nur tecelli etmiş ki bakan ölür Bir tanesi çok yalvardı Ya oğlum dayanamazsın bende bir tecelli var ben Sarar de, Mülessem denirdi onun için sarmalı denirdi Zaten tavanda durdu 12 sene. Hiç evin altına inmedi. Hep tavanda. Gökler arası açık. Hep tavanda yetiştirildi. Onun tekkesi tavan. Evin tavanı Tanta'da, Kâire, Mısır'da. Sutuhî derler onun tarikatına. Tavan erbabı diye. Hep şeyde. Tavana çıkmış. Yani alim, şeyh, veli dünyanın hepsi geliyor gidiyor. Hepsini terbiye ediyor. Dolu halifeler tayin etmiş. Gündem. Bir tanesi çok yalvardı. Ölmeye razıyım dedi. Bir kere yüzünü açtı öldü. Yani ona baktı bir kere öldü. Ama ölmeyi kabul etti. Dedik bak bu bir, bir haldir. Bana böyle bir tecelli oluyor. Sen bunu da Gitti. Ha bu tecelli işi ayrı bir şey. Sen aşığın biri geldi ama kalbi çıkacak. Beyaz pestanmi görün. Beyaz. Yav dediler. O zaman işçileri. Gör dediler. Biz diğer izin alalım. Ha bu estel pestan sorudar dedi. Tahmin edemeyebilir dedi. Bir yani onun makamı ona değildi Efendim çünkü o, onu hiç görmemiş, görmek istiyor falan. Bir gün ta yoldan geçerken, kenarda durda da gör dediler, öldü orada. Sonra öbürleri dediler ki, ''Ya arkadaşlar, bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gören sahibi ölmedi, yaşadı da...'' ''Ölmedi, yaşadı da...'' ''Bu beyaz bestami ne oldu da böyle bunu gördü de bu adam öldü?'' Ya şimdi o zaman alimler cevap verdiler, dediler ki, ''Bu adamın kabiliyeti çok yüksek, yani alıcısı çok yüksek...'' besteb de çok büyük bir kuvvetli verici var. Bu buna tahammül edemediğinden ölüyor. Ama sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve tahammül edecek derecede yaratılmış. Derece aynı derecede yaratılmış. Bir de sahabe-i kiram da Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hakikatini tam görmediler ki. Yani suretini gördüler. Ama hakikati keşfedilseydi kaç kişi tanabildi acaba? Manevi tarafı, manevi ciheti gösterilseydi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de cibrillemini görüyordu da nasıl görüyordu? gel bir, bir suretle görüyordu. Ama Hira'da ufku kaplamış görünce ne oldu? Bayıldı. Yani asıl şeklini, manevi suretini görünce dayanmak ayrı bir şey. O müride, o zatın manevi şeyi gösterildiği için o dayanamıyor. Öbürü, zahirini gördüğü için o dayanıyor. Bakış açıları farklı. Görüş yönleri farklı. Ben iki metre görüyorum seni, o 20 metre görüyor. Mesele bu yani. Onun için, efendim... Edeberi ayet, hürmet, zahiren ve batınen teslimiyet ve itikat ile beraber feyiz kapıları açılır. Bu yolda ulaşan ulaşmış. Madem bu yolda ulaşılmış, yeni yol deneme lüzum yok. Ha şimdilik dağların ortasından üzerinden zor geçitlerden bir yol açılmış. Elhamdülillah iyi ki bu yol açılmış diyeceksin. Nakşibendi yolu gibi, Kadiri gibi, Rufai gibi, silsile sahihse, Mürşit Kamil bulduysan, İşleyen yoldan gideceksin. İşleyen. Sen şimdi bu kadar yoldan hızlı ve kolay ulaşım varken efendim ben kendime özel bir yol açayım diye dağ bayırından gidersen işte 400 senede lazım olsa ama senin ne ömrün yeter, ne maddiyetin yeter, ne dozerin yeter, ne imkanın yeter. Bu da buna benzer. İşleyen yol varken ne işim var benim yeni yol deneme açmaya? Hazır açılmış. O zaman Nakşibî tariki bunun için biçilmiş kaftan. İmam Rabbani Hazretleri 70 bin evli kişi evliya yaptı. Ha Seyit Bedevi Seyit Ahmet Bedevi'nin tarikatında çok kolaylık var. Ama nerede bulacağız Seyit Ahmet Bedevi'yi? Gidelim. Ha şimdi Efendi Hazretleri varken Seyit Bedevi de hayatta da desene gitmem. onda da söyleyeyim. Yani şey için gitmem. Ona biat için gitmem. Çünkü ben burada biatım var. Ben buradan bulmuşum. bulacağım mesela. O da ayrı dava. O da ayrı dava. Ama Seyit Bedevi'nin tarikatına nasıldı? Bir nazarla onu görmüyorlar ama o görüyor. Peçesi var burada. Bir bakıyordu adama, eğer ona teveccüh nazarıyla bakarsa bir şey daha öğretmeden derdi ki falan yere halifesin, git. Orada adam mürşid olarak gider. Bir bakışla. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de bir bakışıyla bir gösterdi adam sahabe oluyor ya. Bir kere görse oluyor mesela. Değişik bir şey yani, nazarın bereketi. Bu işler böyle. Evet. Cüneyt Bağdani Hazretleri bazı arkadaşlarını geri çevirirken Adamlarını yani gelmeyin bana şöyle derdi inlem tüüminü bir fatesizliyor anni hani ayete de denk geliyor ve illem tüüminü bir fatesizliyorum bana inanmıyorsanız ayrılın benden Musa Selihamı demesi gibi çafirlere ne dedi onlar ama tasavvufta da müritlere ne dedi bana inanmıyorsanız ben terk edin yani yanımda durup da bana da sıkıntı vermeyin kendinizi de helak etmeyin inanmıyorsanız ayrılın şimdi zahir ilimde de budur bir tane adam vardı hani o ki olaylarında. Ya adam hem sohbetleri gülüm hem benim alemin neler diyor. Ya arkadaş, bir de öne geliyor. Ya dedim ya sen beni iyi bir adam kabul etmiyorsan ki doğru olabilirsin. Ben de kendimi iyi görmüyorum hakikaten. Ya e onun için sen öne öne gelme şimdi bu anda sen şahibelendin. Bütün milletten gelen kağıtları okuyorsun, şeylere bakıyorsun. Yani burada senin hakkında bir şeyler çıktı bizi efendim. Gizli şeyler çekip işte jetjetçileri sattı millete falan. Gazetelere sat mısın para? Yani ya Ben zetsiz bir şey rahatsızlık yok ama bunları yapan adamsın yani. Git geri da ben seni sohbetten mahrum etmeyeyim de arkada otur o zaman çünkü millet seni dövecek bir şey olacak ben mesul olacağım yani. Çünkü meydana çıktı senin olduğun. Gazeteye verirken kendi yüzünü şey etmiş kapattırmış resimde ama herkes anladı bacağından başından. E şimdi bu kadar yanımda gezmiş adamsın. Herkes tanıdı seni. Ben ona yine iyilik istiyorum yani olay çıkmasın burada. İlle geliyor öne. Ya diyorum git geri. Yani, sohbete mani olmayayım, Allah'ın evidir yani. Falan. Yok, ben illa öne geleceğim. Ya aynı sohbet orada da duyuluyor, orada da duyuluyor. O ben dedi, bu senden duyduğum ilimleri hiçbir hocadan duyamam. Onun için ben mecbur geleceğim. E tamam, o zaman hiçbir hocadan duyamadığın ilimleri benden duyuyorsan, niye bana böyle hainlik yapıyorsun? Ne dedi, bana inanmıyorsanız, ayrılın benden. Hem camiye gelip kaç kişilik yer işgal ediyorsun, hem yakınıma gelip milletin kafasını karıştırıyorsun, hem ifsat yapıyorsun, hem olay çıkartacaksın. E niye beni dinliyorsun? Yani zahirde de budur. Ben vekil değilim, halife değilim. Ama zahirde de budur. Yani insan ha casussa, ajansa başka işini yapar. Herhalde işini yapıyordu o da. Ama normalde bir hocadan istifade veya bir şeyhden veya bir istifade mutlaka inanmaya bağlıdır. İçeriden inkar ve itiraz varken ne dinlesen, ne okusan fayda bulamazsın. Ayrıl git o zaman dedi. Evet. Şeyhine teslim olacak. Ondan sonra belki Şeyh'in zahirdeki ilmi müridin ilminden az olabilir. Bazen bir şey efendinin ilmi müridinin ilminden az olabilir. Oluyor bunlar. Oldu da bunlar. Yani mesela belki de Hace Muhammed Paris'a e denen zat Nakşimhan Hazretlerinden zahirde daha büyük alim olabilir. Ama Haca Paris'a, hacı Paris'a olduysa, de bağlandığından olmuştur. Ha, zahiri ilimde, mukaselerde böyle birçok tarikatta misaller verebiliriz. Bir mürit şeyhinden daha da fazla alim olur. Ama mesela Halid-i Bağdadi Zülcenani Hazretleri bizim kolumuzun kurucusu, onun öyle bir şeyi vardı ki yani alimlerden ona itaat edenler, koca Alusi kimse inlemez. Alusi ona hizmet ediyordu. i̇bn Abid'in ona hizmet ediyoruz. Yüzlerce binlerce belki o zaman da meşhur olmamış şimdi ama o zaman da i̇bn Abid'ine, Halüs'e kaç çeken alimler vardı. Ve Halüs'ü ve i̇bn Abid'in dediğin zaman son 200 seneye damgasını vurmuş. Tefsirde Halüs'ü i̇bn Abid'in fıkıhta onun üstüne yok yani. Son dönemi kapatmışlar. Hatime. Ona fukaha'nın sonu diyorlar. Ona müfessirlerin sonu diyorlar. Bütün bunlar Haldi Bağdar'ın yanında hizmet ediyorlardı. Haldi aynı tabii ki manevi ilmi onlardan fazla. Ona şüphem yok ama yani zahirde onların ilmi belki bir konuda fazla da olabilir. Bunda bir mani yoktur. Ama mürit yine ne yapacak? Canıyla, malıyla, bedeniyle ona hizmet edecek. Bütün herkesten daha onu tercih edecek. Canına da tercih edecek. Efendim, çünkü şeyh kimin halifesi? Şeyh kimin halifesi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halifesi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canından sevmeden imanın kemal bulmaz. O da hoş, kafir olmuyorsun ama kemal bulmaz dedik ya. O zaman sen de şeyhini canından ileri sevme efendim muvaffak olmadıkça senin de makamın kemal bulmaz yani erişemezsin eremezsin evet bundan dolayı burada da efendim şeyler var ee, ve lakin bakalım talip bazı nasihatler var Bunlar, bazı nasihatleri şeye getirmeyelim telaşa getirmeyelim kalabalığa getirmeyelim bunları tek tek ele alalım çünkü tafsilat lazımdır. Ee, şeyhe zahiren, şimdi şeyhi bulduk. Bulduktan sonra ondan kabulümüzü istirham ettik. İstihareler yapıldı. Bizi kabul etti. Zahiren hürmet edeceksin, batınen hürmet edeceksin. Şimdi e, batınen hürmet nedir? Bunu anlattık. E, nereye geldik? Burada dört tane sır sayıyor. İki tanesini, dördün iki tanesini okuduk. Zahiri hürmeti okuduk. Batını, kalbin inkar edip itiraz etmemesi içinin hürmetini okuduk. Geldik şimdi. E, iki tane daha şeyhi bulduktan sonra yapılacak. Dört şeyden ikisi kaldı. Hatırlatmak bakımından birbirimize. Bu iki meseleyi de inşallah efendim önümüzdeki derslerde e, takip ederek ondan sonra çok güzel yine nasihatlerle bağlamıştır. Ey oğul hakikaten çok büyük bir kitaptır. Üzerine ciltlerce şerhler mücellet halinde yazılmıştır. Ee, Allah Teala tesirini halk eylesin. Amel etmemizi nasip eylesin. Feyizlerle, bereketlerle bize mürşit bulmayanlara buldursun. Bulanları o mürşide uydursun. Allah Teala cümlemize zahiri ilimlerle de, manevi ilimlerle de mücehez olmayı nasip eylesin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri ömrümüze bereketler, vakitlerimize bereketler, rızkımıza bereketler, ihsan eyleyip Zahiri meşguliyetlerimizi takliy ileleyip Allah Teala bu işlerle uğraşmalarımızı teksir eylesin. Allah Teala ve Teakkeddes Hazretleri hem zahiren hem batinen dinini okumak, anlamak, ulaşmak, kendisine vasıl olmak için meşru ettiği bu yollarda, bu seyri şülük medarecinde meratibinde mesafeler kat etmeyi, bu aradaki nefis ve şeytan iç ve dış düşmanlar, minel cinneti ve nas cin ve insan şeytanlarıyla ile mücadelede galip gelmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah Teala edebe riadsizlik sebebiyle düşmekten e, bulunduğumuz hali makamı kaybetmekten muhafaza eylesin. Allah Teala buldurduğundan geri koymasın, verdiğinden mahrum etmesin ve bu verdiğine ilaveten ve ziyadeten kendi Yüce Zat-ı Alasına bizleri vasıl edene kadar vaslı ı uryan ile tam bir ulaşım ile, birleşme ile Rabbim müşerref kılmadan ruhlarımızı kabzeylemesin. Allah Teala cümlemize ölmeden evvel mutlaka ama mutlaka intisap ettiğimiz bu seyri sürük yollarında, bu tasavvuf yollarında, bu mürşitlerin eliyle fenafillah pekabillah makamlarına ulaşmayı müyesser eylesin. Kolay eylesin Allah'ım. Dönmekten, caymaktan, bu yollardan ayrılmaktan, vesveselere kapılıp itiraz etmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin, amin, amin. Hormat daha Allah Teala ölmüşlerimize garip garip rahmetler eylesin, kabullen nur eylesin. Şehitler varırdı. Evet. Bunlar askerlerimiz hı? Subay Ali Kalkan, As Subay Kenan Ceylan, Uzman Çavuş Mehmet Kara, Uzman Erbaş Hüseyin Özdemir, Uzman Erbaş Orçun Yılmaz, Çavuş Ökkeş Korkmaz, En Ahmet Bıçakçı. Şehit polislerimiz Yakup Mete, Oktay Uçar. Bu şehitlerimize Ya Rabbi Alemin iman ile, Kur'an ile Müslüman olarak e, vatanı müdafaa uğrunda teröristlere eşkiyaya karşı dururken bunlar canlarını verdiler. Sen bunlara şehitlik mertebesini ihsan eyle. O yüce makamdan azami derecede müstefid eyle. Günahları varsa mutlaka vardır kuluz. Ya Rabbi günahlarını tekfir eyle. Sen günahlarına bu şehadetlerini keffaret eyle. Seyyatlarını mahveyle. Hasenata tebdil eyle. Allah'ım ailelerine bırakları ailelerine sabırlar kazaya rızalar ve teslimiyetlerle, gayıl uzun ömürlerle, salih amellerle, bütün zürriyetlerine, Ya Rabbi cennette onlarla cem eyle. Sen fazlul kereminle Ya Rabbi, bundan sonra şehit gelmesini nasip eyleme Ya Rabbi, bu kanı durdur Ya Rabbi, bu teröristlerin ellerini kurut Ya Rabbi, sen bunları hiçbir herifin hürmetine kahreyle, bunlara imkan sağlayanları da kahreyle, arka planda destek çıkanları da helak eyle. Allah'ım bu şehitlerin kanları yüzü su hürmetine Allah'ım bu kadar ağlayan anneler babalar hürmetine Allah'ım. Sen evlatlarının ahı için bunlara ana babaların okuduğu kahhaniyeler hürmetine Allah'ım. Sen bu teröristleri mahvup perişan edip bir daha direnemeyecek, ayak toparlanamayacak şekilde bunların güçlerini iptal eyle. Ademe tahvil eyle ya Rabbi. Amin Allahum salli ala seyn Muhammed ve ali ve sahbi selem. ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulühü la ilahe illallah Muhammedur resulullah fi kulli lamhatin ve nefsin aydadema'u ilmulllah Allah Allah Allah hediyelerimizi vasıl eyle ruhlan ile kabre nur eyle salavat-ı şerifimizi okuyalım Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi El-Habib-i'l-Ali-l-Kadri, El-Avzaym-i'l-Cahi, Ve-Ala-Alihi ve-Sahbi. Dualarımızı kabulü, hayr-ı müradlarımızı, Hesulü'l-İçin. As-salatu aleyke ya Resulallah, As-salatu vesselam aleyke ya Habiballah, As-salatu vesselam aleyke ya Seyyid el-Evveline ve l-Ahirin, Subhane Rabbike Rabbil İzzeti, Amma Yassafune ve Selam'u Alel-Murselin, Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kardeşlerim, dergimiz çıkmıştır. Bu dergide özellikle, asker ve polislerimizden şehit olanların isimlerini koyduk, resimlerini koyduk ve bu terörün menşeini bu terörün PKK'nın, Yahudilerin Kürtleri imha etme projesi olduğunu, bundan en çok Kürt, Müslüman Kürt kardeşlerimizin zarar gördüğünü, bu işten kurtulmaları için gayret etmemiz gerektiğini onların da bizim de bu noktada çok e, malumat yazılmıştır, istifadenize sunulmuştur, daha çok ilimler yazılmıştır. Allah Teala Hazretleri okuyup anlayıp, şuurlanıp insanları şuurlanması için tebliğ edip ulaştırıp amele muvaffak olanlardan eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, ehli beytinin ve ashab ı kiramın tabi'an tabi'i tabi'ni etbe'i tabi'ni etbe'i tabi'ni müştehidin müfessirin muhattisinin fukakur rahatul affaz ervahine ve hâsaten bu celsemizde, bu meclisimizde isimleri anılan asker polis şehitlerimizin ve bundan evvel de Allah için, din için, vatan için, şehit olmuş olan bütün şu edamızın ervahine ve bu celsede isimleri geçen meyit ve meyitelin ervahı için. El Fatiha.